A açıkikaste Kainat, bugün 25 Haziran Pazartesi, yıl 2012, ay 6, gün 177, Hızır 51. 1433, Hicri Şaban 5, 1428, Rumi Haziran 12. En uzun günlerin sonu. Günün tarihi, 95 yıl önce bugün 25 Haziran 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 62 yıl önce bugün ise 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı.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 Uğurlu çiçekleriniz Nilüfer, Beyaz Gül ve Zambak. Uğurlu kokularınız Misk, Müge, Leylak. Uğurlu müziğiniz Romantik Şarkılar. Yemek listesi gün 177. Haşlama et, makarna, salata ve meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif tık. Takvimi bana kalasın, kimse almazsın seni, kimse almazsın seni. seni, yine bana kalasın. Sürdüm senin aşkı. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete başladı haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir İlgaz, Mert Öztekin ve Can Toğumbi'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın Günaydın Evet bir günaydın da Kazım Koyuncu'ya Kazım Koyuncu Karadeniz, geleneksel Karadeniz müziğiyle rock roll. Müziği arasında bir sentez yaparak kendi tarzını yaratmış bir Karadeniz'de müzi müzisyen 33 yaşında akciğer kanserinden vefat etmişti. Kendisinin ölüm yıl dönümü 25 Haziran 2005'te hayata veda etmişti Kazım Koyuncu'nun. Gelevera Deresi adlı parçasını dinleyerek başladık bugünkü programımıza. Şimdi genel olarak bir bugün tarihte bugün de neler var bilmiyoruz. Bakalım bir öncelikle. Ulusal Catfish günü, Pisi Balığı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günmüş. George Orwell'in de Amerika Birleşik, şey e, Britanya'da Birleşik Krallık'ta e, gelmiş geçmiş en önemli siyasi e, roman yazarlarından klasiklerin 1984 başta olmak üzere Hayvan Çiftliği ve başka kitapların yazarı George Orwell'in de Doğum Günü. 1903'te bugün asladı. Eric Arthur Blair. 1950'de hayata veda etmişti kendisi. Alan Turing'de 23 Haziran'da iki gün önce İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Alan Turing'de 100 yaşını idrak etmiş olacaktı. Eğer 1954'te şüpheli bir ölümle hayata veda etmemiş olsaydı 42 yaşında bilgisayar biliminin kurucusu sayılıyor ve Turing testi diye bir şey, ...teste geliştirerek makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda bir kriter de öne sürmüş. İkinci Dünya Savaşı sırasında da e, Nazilerin, Almanların Enigma adlı şifrelerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynadığı için savaş kahramanı sayılmış. Ama tabii bu 1970'lere kadar bu durum ortaya çıkmıyor. Kimse Alan Turing'in oynadığı rolü e, kamuoyunda bilmiyor. Evet, gizli tutuluyor. Neden? İşte o zaman e, gizli tutuluyor ama bir de tabii e, şöyle bir şey var. Alan Turing hakkında 1952'de e, bir e, ahlaksızlık e, davası açılıyor o zamanki Britanya kanunları gereği. Çünkü eşcinsel Alan Turing ve e, bir tedaviye 1952'de de üstelik şantaja maruz kalıyor bu bir yakını tarafından. Bu, bu konuyu bilen biri tarafından da şantaja maruz kalınca polise başvurup eşcinsel olduğunu açıklıyor. Yani gizlediği bir şey değil zaten adamın aslında ama e, şey Britanya yetkililere öyle yaklaşmamış ve tedavi etmeye kalkmışlar tırnak içinde. Ve... Bir kere yargılıyorlar önce. E tabi. Suç çünkü bir sene boyunca sonra da kimyasal olarak hadım etme yöntemiyle. Östrojen vererek hormon. Evet. 54'te de Potasyum siyanür zehirlenmesinden ölüyor. Ama e, bilmiyoruz tam da öyle mi? Polis e, öyle diyor. Yani elma yedi Siyanür zehiri alarak intihar etti. Sonucuna karar verdik diyor. Yarım yenmiş bir elma bıraktığı başucunda söyleniyor falan. Ama e, çok fazla sayıda belirsizlik var. E, Turing'in ölümüne ilişkin. Ve hatta... ...belki de resmi makamların... ...öldürmüş olabileceği... ...söylentileri evet. dahi var. Evet. Öyle bir söylenti. Çünkü önünde. öldükten sonra... E, ...Siyenur alıp almadığıyla ilişkin bir test yapılmamış. Örneğin. Bunun gibi bir sürü soruşturmada... E, ...eksiklikler mevcut. Evet kendisi başkalarının bu şüpheli ölümde resmi bir parmakta olup olmadığı iddiası bugüne kadar devam ediyor bu sene Turing yılı ilan edilmiş bilim çevrelerince pek çok etkinlik var çünkü kendisi yapay zeka ve başka konularda da çok önemli çalışmalara imza atmış ve bilgisayar biliminin de en büyük ödüllerinden biri Turing ödülü onun adına akademik bilişim dünyasında bir parçası en önemli matematiksel modellerden biri olan reaksiyon difüzyon difüzyon modelini de kendisi formüle etmiş Bletchley Park'tan ama bugüne kadar hala bilinmiyor Alman deniz kuvvetleri, enigma makinasını bile çok çok sonra öğrendik bunu çözdükleri yani 1952'de 19 yaşında bir genç olan Alan Murray ile bir sinemada tanışıyor. Ve birkaç defa Turing'in evine giderek onunla birlikte kalıyor Alan Murray. Sonra da bir tanıdığıyla birlikte Turing'in evini soymaya gidiyor. Turing'de bu hırsızlığı polise bildirmiş. Polis hırsızları yakalıyor ve sonra işte homoseksüel ilişki gerçeği ortaya çıkıyor. 1885 tarihli ceza kanununa ek geçse 11. 11 madde mi kısım diyeceğiz müstehcen uygunsuzluktan suçlanıp mahkemeye veriliyor Turing pişman değil ve 50 yıl önce Oscar Wilde'da olduğu gibi aynı suçtan mahkum ediliyor libidosunu azaltmak için de hormonal tedavisi yapılıyor zorla yani ya göz hapsinde bulunacaksın ya da hormonal tedavi olacaksın diyorlar hapisten kaçmak için yani hapse girmemek için bir yıl içinde kendini hadım edecek östrojen hormonu iğnelerini kabul ediyor. Suçlu bulunduğu için de devletin gizli işleri için güvenilirlik izni kaldırılıyor ve o zaman çok gizli olan kriptografik konular üzerine devam eden danışmanlığı da sona erdiriliyor. Cambridge beşlisi diye çoğu akademik eğitimleri sırasında Oxford ve Cambridge'de tahsil yaparken Sovyet Rusya hesabına casusluk yapmayı kabul etmiş. Sonradan İngiliz'in entelijans kurumunda da en yüksek rütbeleri almış olan bir grup ajanlar sorunu da var. Onun da başına patlıyor. alın Turing'in başına. Patlıyor. 1954'te de temizlikçisi onu Manchester'daki evinde ölü buluyor. İşte söylediğimiz gibi yarı yenmiş siyanür zehirli elma meselesi var. Turing'in biyografisini yazan Andrew Hodges Turing'in bu şekilde intiharının annesine biraz makul bir inkar etme imkanı verebilmek için olduğunu söylemişler. Yani bir suikast yapılma olasılığının çok yüksek olduğu biliniyormuş. İngiliz resmi makamları böyle çeşitli ziyaretlere de izin vermiş pamuk prenses peri masalı rolü yaparak intihar ettiğine inanıyorlar ama bu çok inandırıcı bulunmamış ölümünden sonra da pek çok durumda olduğu gibi takdirle ve büyük heykeller madalyalar ödüller meydanlara verilen adlar fakültelerde kampüslerde özel salon bina ve meydanlara adı veriliyor Turing'in İngiliz Başbakanı 50 yıl sonra 2009'da Gordon Brown o tarihte yapılanların korkunç olduğunu söylemiş. Bir özür Yanlış dinlemiş. hatırlamıyorsam özür dileme, dilenmedi ama. Galiba evet. Ee, yapılanların korkunç olduğu söylendi. Neyse o konuda çok da iddialı konuşmayayım şimdi. Ben de tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey yüz yaşında olacaktı Alan Turing. Evet devam edelim şimdi. Can bin ifadesiyle yurtta ve cihanda bir savaş durumu var mı yok mu o tartışılıyor. Öncelikle ona bir bakalım. Ee, esas itibariyle bir Suriye üzerinde bir Türk hava kuvvetlerine bağlı jet Suriye tarafından düşürüldü. Uluslararası toplum bugün bildirilecek Ankara istişare için yarın NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırmış durumda. Yarın Belçika'da yapılacak toplantı konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden de açıklamalar var. Detaylar da çeşitli televizyonlarda yayınlanıyor. Kayıtlara göre keşif uçağı 5 dakika boyunca Suriye hava sahasından uçmuş değil mi? Öyle söylüyor. Öyle bir şey ve radar sistemi tarafından Türkiye tarafından derhal uyarılmış ancak uçak ihlalden 11 dakika sonra uluslararası hava sahasında vurulmuş. Dinliyor Dış... Türkiye evet. tarafından. Evet, Dışişleri Bakanı Davutoğlu da telsiz kayıtlarını işaret ederek Suriye'nin kazaydı diyor. Bilmeden vurduk şeklindeki açıklamalarına tepki gösteriyor Davutoğlu da ve uçak uluslararası hava sahasında vuruldu sonra sürüklenerek. Suriye Karasularında düştü diyor. Davutoğlu Türkiye'nin konuyla ilgili her türlü tedbir alabilecek güçte olduğunu kaydediyor ve atılacak adımların Salı günü Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağını da belirtmiş. Günün en önemli haberi buydu ve şeyden de bahsediliyor aslında bir sinek meselesi de var başbakanın bugün en çok hangi gazetesi sabah gazetesinde galiba görebiliyoruz büyük devletler sinekle uğraşmaz gibi bir e, ifade haber türk'te de var hemşebet Erdoğan düşürülen F4 uçağı için büyük devlet sineklerle uğraşmaz hukuki yollara başvurur sonra gereğini yaparız demiş Davutoğlu da ve 4ün Suriye kara sularında değil uluslararası sularda vurulduğunu açıklıyor. Türk uçağı olduğunu biliyorlardı diyor. Ve üçüncüsü de Ankara Suriye'ye protesto notası vermiş. NATO'yu dördüncü madde uyarınca yarın toplantıya çağırmış. Birleşmiş Milletler'de bilgilendirilecek deniyor. Kayıp pilotlar yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hüseyin ile ilgili ee, yeni bir gelişme yok ulaşılamamıştı en son biz programa girdiğimizde. Ee, Genelkurmay ikinci başkanı Akar'ın akarım bir açıklaması var. İki pilotun postallarının bulunduğu yönünde sabah gazetesinde bu da. Ee, durum 1000 metre olarak bu metre derinlikte olduğu söyleniyordu Türk uçağının enkazının. 1000 ila 1300 metre derinlikte. Genelkurmay 2. Başkanı da ikinci iki pilotun da postallarının bulunduğunu açıklamış. Yani nasıl yorumlanacağını çok iyi bilmediğimiz bir şey tabii bu. Ee, evet bu konuda epey <gülüyor> aydınlanamayan, bilinemeyen epey konuda var. Yani Dışişleri Bakanı ya amatörlük ya da art niyet diye yazıyor. Dışarıda vurulup içeride düştüğü bilgileri var. Ee, da yani Suriye hava sahası dışında vurulup içeride evet. düştüğü. Bütün bunların herhalde zaman içinde ya unutulacağı ya da netliğe kavuşacağı iki ihtimal de var. Evet şimdi ben bir de kendi adıma yorum da yapayım bununla ilgili bilgileri verdikten sonra. Ee, geçtiğimiz aylarda e, Suriye'den Türkiye'ye sığınmak üzere kaçan mültecilere yönelik bir e, ateş açılmıştı. O ateşte e, Türkiye sınırını tabii kurşunlar geçmişti pasaport kontrolüne girmediği için. E, yanlış hatırlamıyorsam e, bir polis bir de tercüman yaralanmıştı. İki e, vatandaş Türkiye'de yaralanmıştı. E, ondan sonra bir daha böyle bir olay olursa en sert şekilde gereği yapılır şeklinde bir açıklaması olmuştu hükümetin. Sonra bu uçak düşme e, olayı oldu ve biraz aslında politik olarak izlenebilecek politik olarak kendini köşeye sıkıştırma durumu sanki söz konusuymuş gibi e, de geliyor açıkçası. Bu da benim naçizane Durum niye köşeye sıkıştırma? <gülüyor> ee, neden? Çünkü e, öyle bir tepki verdikten sonra hani izlenecek politika araçları da biraz sınırlanmış e, oh, oluyor. Daha sert bir tepki nasıl e, verilebilir şeklinde savaş açmadan kara kara düşünülüyor tahminen. Evet bir e, Ve yani yani tabii, kuvvet yani gösterisi de anlatayım. yapıldı e, iki taraflı olarak da. Ee, şey yani Ankara mesela BBC Türkiye'nin yanıtının şaşırtacak kadar düşük tonlu olduğunu ve çatışmaya sürüklenmemeye dikkat ettiği belirtilmiş Guardian'da da Türkiye Suriye için ürkütücü bir düşman olur diyor NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye ve Telegraph İngiliz basınında da Türkiye jetini Suriye tarafından düşürülmesi 15 aylık isyanın en tehlikeli gelişmesi diye verilmiş The, şeyde, Wall Street Journal'da iki ülkede askeri bir karşılaşma istemiyor demiş Türkiye gerekli adımların atılacağını söylese de ee, çeşitli gazetelerde bugün evet sabah gazetesinde manşetten girmiş mesela Esad gitmeden hesap kapanmaz ile çıkmış Sabah gazetesi. Türkiye, Suriye tarafından düşürülen e, bu fantom jetinin bedelini Esad rejiminin sonunu hızlandıracak her türlü arayaşa destek vererek ödetmeye kararlı e, gibisinden <gülüyor> sanki bu yeni bir e, kararmış gibi verilmiş ama öte yandan e, haftalardır da e, gelen çeşitli haberler var zaten. E, silah Sağladığı Türkiye evet, Türkiye'deki zaten muhaliflere. Zaten CIA'in de işin içinde olduğu Türkiye üzerinden e, muhaliflere silah sevkiyatı yapıldığı haberleri bolca vardı. Hatta Guardian gazetesinde de Türkiye silah tedariki için komuta merkezi kurdu. Suudlar da, Suudiler de muhaliflere aylık maaş bağlayacak diye biraz ürkütücü bir haber vardı. Ona döneriz. Bir Davut Davutoğlunun dışişleri bakanlığında bir açıklaması var. Ona kulak verelim. Türkiye'nin kendi ulusal radar kapasitesini test etmek üzere eğitim ve test uçağı. Herhangi bir şekilde Suriye'ye dönük bilgi toplamada dahil bir misyon yürüten bir uçak değil. Uçağımız uluslararası hava sahasında vurulmuştur. Suriye sınırına 13 mil, deniz mili uzaklıkta. Radar görüntülerimiz ve elimizdeki veriler uçağımızın vurulduktan sonra kontrolü kaybettiği için Suriye karasularına düşer. Yani vurulduğu andan sonra Suriye karasularına düşer. Yani bölge ülkelerinin tümü. E, NATO üyeleri, P5 ve daimi temsil bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, hepsi tek tek elimizdeki veriler ışığında bilgilendirecek. Evet. Evet. Dışişleri bakın Davutoğlu'nun açıklamaları böyle. Bu bir test, radar testi için değildi diyor. Radar testi içinde diyor. Bir şey değildi diyor yani. Bilgi Rada, toplama bilgi toplama değil. Radar testi içinde diyor. Ama mesela Özgür Mumcu da RF 4E gibi görece hantal bir uçağın Kullanılmadı, radar etkinliği erken uyarı ve hedef takip yeteneğini sınamak için bu konularda bir askeri konularda uzman bir tanıdığıma danıştım diyor. Yani bu her zamanki gibi oldukça önemli bir ölçüde karanlıksa kaldığımız bir durumdan bahsettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten işin ilginç tarafı mesela şeyinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin adından bir basın toplantısı düzenlemiş. Ve bize herhangi bir bilgi verilmedi diyor. Kamuoyunun Başbakan Erdoğan'la içeride ne görüştüğünü merak ettiğini bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu diyor haberde radikalın haberi bu. Hemen cevap vereyim demiş. Düşürülen uçağımızın teknik özellikleri ve seyriyle ilgili ayrıntıları Sayın Başbakan ve yanındaki ilgililer tarafımıza sundular. Bu briefingin düzenlenmesini anlamlı buluyoruz. Ancak diyor, kamuoyuna yansıyanlar dışında yeni bir bilgi veya yol haritası bizimle paylaşılmış değil demiş. Yani bu... Türkiye'nin tabii uyarıda bulunup bulun uyarıda bulunması gerekiyordu herhalde kendi hava e, hava sahası sahasına giren. Şimdi uluslararası hukuk gereği ve saldırısı da e, uluslararası hukukun bir anlamda ihlali. Ama tabii Türkiye'nin de orada bir ihlal yapmış olduğunu da bizzat Dışişleri Bakanlığının da açıklamasından da biliyoruz. Bir kargaşa durumu var. Asıl tabii bu konuda ilgi çekici durumlardan bir tanesi de Suriye'de e, dün gene e, çok sayıda 40'ın üzerinde insanın öldüğü haberi var ve 600-700'e yakında mültecinin Türkiye'ye sığındığı haberi var. Guardian Türkiye siyah tedariki için komuta merkezi kurdu. Suudlar da muhaliflere aylık maaş bağladı diye gayet karmaşık bir ilişkiden de bahsediliyor. Şimdi tabii onunla ilgili de bambaşka bir Suudi deyince dünkü Milliyet gazetesinde manşetten oldukça ilginç bir haber vardı. Suudi Kralı Abdullah'a Sevda Tepesi'nde imar izni verilmesini savunan Çevre Bakanı Bayraktar'ın dediğini biliyor musun? Ne dediğini? Bayraktar'ın. Bize 10 milyar dolar yardım yaptı. Hmm, kime? O belli değil. Kralın Sevda tepesinde oturmak için villa yapacağını açıklamış Kandil'in Boğaz'ın en. Yardım e, yaptığını demek ya? İşte o o soru açıkta bilinmiyor. 10 milyar dolar verdi mi? Verdiyse nerede diye bir manşeti vardı. Çok önemli bir haberdi aslında dün Milliyet gazetesi manşeti bu. Ve ...Bayraktar Kral Sevda Tepesi'nde oturmak için villa yapacak... ...Türkiye'ye 10 milyar dolar yardımda bulundu. Yeni yardım yapabileceğini de söylüyor. Şimdi cevaplanması gereken iki soru var demiş. Güngör Uras'ın yazısı manşete çıkarılmıştı. Kimse kimseye bedavadan 10 milyar dolar göndermeyeceğine göre... ...karşılığında bir şey alacağına göre onları bilelim. İki... ...gelen 10 milyar dolar nerede senin de sorduğun gibi... ...başka paralar da gelecekmiş deniyor... ...bu paralar ne için gönderiliyor? Nasıl yardım yapılıyor? Bilinmiyor Hakikaten bilinmiyor. Ve bunu kabineden bir bakan çıkıp bu şekilde söyleyebilir. Evet. Aynen öyle. Yani çok... ...son derece... Kaygı verici bir durum Bir skandal olduğunu söyleyebiliriz Yani şeffaflıkta herhalde dünyada yeni bir standart Belirlemek gibi bir şey bu Yani e, Rivayete göre diyor Kral cebinden çıkararak bize 10 milyar dolar Yollamış daha da yollayacakmış da Biz de bu izni vermişiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Sevda Tepesi ile ilgili olarak Bu yönde bir açıklama yapıyor Diyor ki Bayraktar kral ailesi Türkiye'ye yardımcı oluyor 10 milyar dolar tutarında bir yardımı oldu demiş akşam gazetesine bu yardım bu rakam hibedir demiş Hı. dünya piyasaları krizde diye bir açıklama yapmış ondan sonra hibe nereye ama yani ben ve nakit darlığı var demiş krizi ve nakit darlığına karşı şimdi Suudi devleti yeni bir yardım yapabilecek diye konuşmuş Şimdi senin sorunun cevabını da Güngör Uras da her... inceliyor, irdelemeye çalışmış ve diyor ki milliyette. Çevre ve Şehircilik Bakanı ciddi bir politikacı. Paradan hesaptan anlar. Boş yere konuşmaz. İşte bu nedenle söyledikleri çok önemlidir. Ancak cevaplanması gereken iki soru var. Kimse kimseye bedava para vermez. Günümüzde bir kral bir ülkeye durup dururken hibe olarak para göndermez. Hele 10 milyar dolar hiç göndermez. Gönderirse bunun karşılığı bir şey alacaktır. Suudi kralına 10 milyar dolarlık hibe karşılığı vereceğimiz Sevda Tepesi yetmez abicim demiş. Daha başka neler var onları bilelim. 2. Gelen 10 milyar dolar nerede işte senin sorun. Daha başka paralar da gelecekmiş. Bu paralar ne için gönderiliyor? Gelen paralar ve gelecekler hangi hesaba yazılacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelir gideri şeffaftır. Açık açık bütçe hesabında görülür. Bugüne kadar hesaplarda vergi dışı gelirler kalemlerinde hibe adı altında böyle bir gelir kalemine rastlanmadı. Söz konusu hibe 10 milyar dolar. Kamyona yüklenerek Türkiye'ye gönderilmez. Mutlaka bir banka hesabında görülmesi gerekir. Bizim banka sistemimizde de Merkez Bankası hesaplarında da böyle bir paranın izi yok diyor. Diyelim ki bu dolarlar kamyonla sokuldu. E bir depoda durması, harcanırken bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Böyle bir olay da yok. Kötü niyetliler Başbakanlık tahsisatı mesture yani örtülü ödenek hesabına kaydedildiği için kamuoyunun haberi yok diyecekler ama bu kadar para tahsisatı mesture kasalarına sığmaz. Eğer nakit verildiyse bir de Ödemeler bilançosundaki nereden geldiği belli olmayan dövizler var ya işte onları kral gönderiyor dene, denebilir diyor. İyi de kral kime gönderiyor? Her ay nereden geldiği belli olmayan 2-3 milyar dolar döviz kimlerin cebine giriyor? Bakan Bayraktar neyin ne olduğunu bize anlatırsa biz de rahatlarız demiş. Çok büyük bir skandaldan bahsediyoruz aslında. Yani çok çok büyük bir skandaldan bahsediyoruz. Ee, Bakan da bunu ama e, Bu çıkıp, bir rezalettir açıkça yani. söylemede bir beyis görmemesi de be, ayrı bir skandaltı. Evet be, ya, hakikaten inanılmaz. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya ile konuşmuş. Kral ailesi için villa inşa edecek belki dört tane kendisi oturacak demiş. Yani, ya bana ne? Ve bir vatandaş olarak bundan bana ne? Ve Erdoğan Bayraktar'a ne? Hayırdır. Aynı işte onu Hayırdır. zaten söylemek istiyorum. Bize 10 milyar dolar yardım yaptı. O yüzden bize mi yaptı yardımı? Kral ailesi Türkiye'ye yardımcı oluyor diye devam değil mi orası ya? Nasıl yardım? Bu, bu, yani ben tamamen infiale doğru gidiyorum ve susacağım o yüzden. <gülüyor> 10 milyar dolar tutarında bir yardımı oldu demiş. Hibe olarak mı sorusuna? Şu cevabı vermiş. Ben öyle biliyorum diyor. Dünya piyasaları krizde ve nakit darlığı var. Şimdi Suudi devleti yeni bir yardım yapabilecek. Çok da vermedik imarı demiş. Yani pazarlığını da yapmış bakan. Harika. Çok değil demiş. A ya, arazisi 57 dönüm. benim dönüp, bildiğim kişiye özel olmazdı bu orada ya. Öyle bir şey yok muydu sanki? O eskidendi. Prensip. Arazisi 57 dönüm. İmar 1700 metrekareden iki kat. Yani 3400 metrekareye. Ne no Benim... olacak diyorsunuz? Ne no olacak? Tek bir ağaç bile kesemez. Gerçi karşı tarafta da genelkurmayın güzel binası var. Böyle gene yeşilliğin ortasına kondurulmuş. Olur böyle karşı karşıya otursunlar. Da. Süreç daha bitmedi. Büyükşehir onayladı. Şimdi altı bakanla başbakanın onayından geçecek. İşte bu yeni kurulan kurullar var ya. Tamamen başbakan ve altı bakandan oluşan bir... Şey sistemi var merkezi bir çok demokratik olduğu pek söylenemeyecek bir sistemle ve Özal döneminde Turgut Özal döneminde 1984'te dönemin başbakanı iken dönemin Suudi Veliyat Prensi Abdullah bin Abdülaziz'e 27 milyon dolara satılmış. O da harika bir şey gerçi. Daha sonra kral olan Bin Abdülaziz 28 yılda tepenin imarı açılması için defalarca girişimde bulunmuş fakat başaramamış. Adam mağdur. Tam mağdur ama bu hakikaten aklın hayalin alamayacağı bir durumdu. 2 İki... dehşet verici bir şey. Neyse burada keselim. Açık Gazete. Evet, açık radyoda Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8. 8.40. 9'a 20 var tam. Bu biz devam ediyorken demin de konuştuğumuz ufak bir konuda minik bir açıklama da yapalım. Evet. Bu Ar Ar Alan Turing'den İngiliz hükümeti özür diledi mi dilemedi mi konusunda şüpheye düşmüştük. Dilemişti daha sonra aradık bulduk onu dilemiş. 2009 yılında eski e, başbakan Gordon Brown dilemiş. Ama e, Britanya hükümeti Alan Turing'in 1952 yılında eşcinsellik e, suçundan hüküm giymesini af getirmemiş. Onda evet. David Cameron şu andaki başbakan açıklamıştı. Ee, o, o, bizi o, o, şüpheye düşürten oydu yani. Evet, Oscar Wilde'da da giyememişti galiba zaten öyle bir af bildiğim kadarıyla. He. Evet, böyle değişik bir ahlak anlayışı var. Şimdi büyük bir skandaldan bahsediyorduk ya demin hakikaten Türkiye yakın tarihinin gördüğü en büyük rezaletlerden biri. Bütünü oluş tarzıyla da beraber Boğaz'ın e, son kalan yeşillik alanlarının da imara açılması gibi felaketleri hiç tartışmıyorum bile. O orasında değilim. Ama bu kadar şeffafla e, uymayan ve bu kadar karakuşi bu kadar tepeden bakan bir anlayış başbakandan habersiz olarak konuştuğuna da ihtimal vermiyorum ben. Bu akşama konuşan bakanın böyle bir inisiyatif olacağını bu benim yorumumdur. Ya bunun üzerine bir soruşturma açılması gerekmez mi diye düşünüyorum. Kesinlikle ben. yani. Gerekir. 10 milyar dolar nerede soruşturması ve gerisi de gelecek. Bir de e, bir diğeri de 10 milyar dolara bir kamumalı e, kayda kuyuda geçmeyen nasıl satıldı? İmar izni, o da ayrı bir soruşturma konusu olur sanıyorum. Yani o rüşvet olmuyor mu çünkü? Ya her şey olabilir. Hayır yani, yani her... böyle bir açıklamayı ince. Kaydı kuydu mi? olmayan bir şeyin imar izninin verilmesi bu şekilde, benim bildiğim bunudur rüşvettir. Evet. Yani bunun çok üst düzeyde olması bir şey değiştirmiyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey değiştirmediği bir daha da vahim bir hal alıyor. Ayrıca da şeyle birlikte okuyunca o haberi işte e, Su Suudların da muha muhaliflere aylık maaş bağlayacağı haberinin Suriye üzerinde her şey mükemmel bir hal alıyor. Peki ben sana başka bir şeyden bahsedeyim. E, yeni bir şey var. Yeni bir projeden bahsedeyim mi? Andrew Finkel Pasatiempo köşesinde dün ...taraflı gazetesinde şöyle bir şey yazıyordu. Öyle ölçüsüz, öyle budalaca ve öyle beklenmedik bir fikirdi ki... ...ilk başta bunun gerçek bir basın bülteni olamayacağını... ...olsa olsa muzip haber sitesi Zaytun.com'un yazarlarının ürettiği bir parodi olduğunu düşündüm. Bültenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından basıldığını gördüğümde bile ikna olmamıştım diyor. Tekrar kontrol ettikten sonra tekrar tekrar ancak bunun kötü bir şaka olmadığına inandırabildim kendimi. Belediyenin yeni projesini anlatıyor. İstanbul'un tarihi Yarımadası'nın şeklinin değiştirme planı varmış. <gülüyor> ne diyeceğim bilemiyorum. Adaya mı çevrilecekmiş? O da bir kanalla. Yarımada'dan adaya. Hayır. <gülüyor> sen bile tahmin edemezsin. Boynuz var ya altın boynuz. Evet. Haliç yani. Haliç, belediyenin önerisi 715 hektarlık araziyi doldurarak boynuzun altına ampul şeklinde bir tümör yerleştirmekmiş. Ampul de herhalde Azat ve Kalkınma Bakanlığı'nın... Gerçek değildir bu diye tahmin ediyorum. Gerçekmiş. Bu eğri oturup doğru konuşalım. Bu çılgın proje falan değil. Düpedüz delilik diyor. Yani estetik ifadelerle söylersek... ...Paris'in Sen nehrini düzleştirmeye karar vermesi... ...ya da Roman'ın koloseumunu... Aklıma ...futbol stadyumuna dönüştürmek istemesi gibi... ...inanılmaz bir şey, o mühendislik fikri geldi... ...madem iklim değişikliği falan bir şey yapmıyoruz... E, ...küresel bazda... E, ...malum sular yükseliyor... ...onun ilgili de haberlerimiz var tüm dünyada... E, ...kazalım... ...denizlerin dibini... ...derinleştirelim... ...bu da o yönde bir proje olabilir... Çıkan hafriyatla da tepeler ve dağlar inşa edelim. Nasıl? E zaten hafriyatı muhtemelen senden önce bunu yapmış olacaklar bu. Altın boynuzun altına doldurulacak parça. Ama ben bir amaç parça. getirdim lütfen rica ederim. Ben bir amaç o, o getirdim. O da Kanal onu. İstanbul'dan gelecek. Şimdi, Moloz projesi onun adı. O var zaten. Yeni bir şey önermiyorsun sen. İki dakikada sildiniz attığınız güzelim <gülüyor> projeyim. Bu diyor İstanbul'un sadece dünya mirası statüsünü kaybetmesine yol açmakla kalmaz. UNESCO koridorlarında İstanbul'un adını ağzına alanı binadan yaka paça dışarı verirler demiş Andrew Finkel. Yani bir milyon kişilik bir toplanma mekanı inşa edilecekmiş. O güzel rally yapılır orada Nürnberg usulü. Zaten o da benzetmiş. Aynı benzetmeyi yapmış. Dua edelim de bu bir milyon insan güneşten ya da... Yağmurdan korunmak istemeyecek ya da tuvalete falan ihtiyaç duymayacak kadar metanetli olsun. Neyse en azından şimdilik tarihi yarım yeni yapılar inşa edilmesi kat'i olarak yasak. Ama bunun delinmesi planlanıyor. Bir de umalım ki yine o 1 milyon insanın büyükçe bir kısmı uçmayı biliyor olsun. Zira şehirde hayat durmadan onları o buluşma noktasına getirmenin daha iyi bir yolu yok. Peki tünel katsak? Dümdüz düz bir tünel kazsak var dünyanın öteki ucuna ve kestirme yeni bir ticaret yolu açsak Yeni Kapı metro istasyonu var. 1 Oo. milyon 1.7 milyon 1.7 milyon kişiyi taşımak için inşa ediliyor. Şimdi bunun üstüne 1 milyon yeni yolcu daha eklenecek. Şimdi şey diyor işte Nazi Almanyası'nın mimarı Albert Speer'in İtalyan mimarlar Giuseppe Terragni ve Marcello Piacentini'nin de yalın anıtlarını hakaret olur diyor bu kaldırımdaki kısır gelişimi faşizmle izah etmek yeni kapıya yapılacak yeni iradenin zaferini işte o nazilerin yaptığı Lenny Riefenstahl'ın filmini, e, filmini çektiği Nürnberg'di değil mi o? Nürnberg evet. rallisi büyük toplantısı milyon yani yüz binlerce kişinin işte tartışmaya açılmadan oldu bittiye getirildi kimse bilmiyor diyor çevresel etkilerini kim hesapladı Marmara'daki akıntılara ne olacak hani telaşe memuru gibi görünmek istemem ama fay hattının geçtiği bir yerin kıyısına gel gitin ya da tsunami'nin vuracağı geniş bir düzlük yapmak mantıklı mı ve çok önemli bir şeyiz bence söylüyor bir noktaya işaret ediyor Finkel. Proje İstanbul Belediyesi'nin çalışmasıymış gibi tanıtıldı ama daha çok da Ankara'da tasarlanmış ya da İstanbul'a zorla dayatılıyormuş hissi var diyor. Yani en kötüsü projenin Türk basınında yansıtılma biçimi. Sanki doğal bir olaymış gibi güneş tutulması yaşanıyormuş gibi sorgulanamaz bir muamele yapıldı diyor. İstanbul ahalisinin ve onların seçilmiş temsilcilerinin kentlerinin çıkarı adına konuşmasının vakti geldi. Kimsenin tarihi yarımadanın arabaların tünelden geçtiği sekiz şeritli bir otobanla çevrilecek olmasını umursamaması hayret verici. Ticari ve özel arabaların akıbetini izleyen insanlar artık İstanbul'da üçüncü sınıf vatandaş oluyor. Ve şöyle bitiyor yazısı. Bizanslılar en azından şehirleri için mücadele vermişti. İstanbul'un bugünkü hükümdarları mücadelesiz teslim oldular diyor. Yani büyük bir skandal değil mi bu da? Bir güne iki skandal da biraz fazla gelmedi mi? <gülüyor> Fena değil ya. Hı? Ortalamayı yükse ya, yani hakikaten bütün bunlar gerçekten ancak bir şaka. Ben şeye takıldım. Ampul peki bu, bu Tungsten tabir ettiğimiz cinsten. Evet. Tabii o. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeyi en, en azından A düşük, düşük enerjili Olur mu hiç ya, olur mu hiç? Ayrıca Hayır, o çünkü böyle bir güzel bir şey de o böyle hani girintili çıkıntılı bir şey var, güzel öyle bir doku oluşturdu. Yani farklı farklı kompartmanlar olurdu o yapılacak olan devasa <gülüyor> Zaten şeyin içinde. Dünkü şeyde işte bak yeni kapı meydan projesi bak, burda resmi de var. İstanbul bir mega şantiyeye döndü diye taraf pardon yani, radikal evet. Gazetesi dünkü nüshasında iki sayfalık bir şey ek açmıştı ek gibi bir şey yapmış mı yeni kapı meydan projesinde bak çizilmiş burada bir ortak nokta yalnız ben seziyorum bu uh, projelerde bunlar tamam var hani şeyi tartışırız bunların e, şehrin tarihi ve e, doğal dokusuna verdiği zarar meselesini ayrıca tartışırız ama bir de bu alanlar yapılıyor ya hani e, daha sonra birdenbire bu yapılan anlar hop bir bakıyorsunuz kamuya kapalı oluvermiş en azından kamunun önemli bir bölümüne kapalı hale gelivermiş. Ona ne diyorsunuz? Uygundur. Zaten taksimde yarı yarıya kapalı yarısını polisler bekliyor filan, ellerinde makine tüfeklerle filan şey var. Yani yeni kapı meydan projesi hakikaten dudak uçurtucu bir şey. Ve ihaleyi de Nas Nuh Uğraş İnşaat Konsorsiyumu 31 milyon lira bedelle kazanmış bile bitmiş bu işler. Sen ne diyorsun Mahir Bey? Yenikapı Meydan Projesi. 1 milyon 250 bin kişilik miting alanı, 2 dev otopark, atık su arıtılacakmış. İstanbul Yenileme Alanları Koruma Kurulu silüete ve tarihi yarım topografyasına zarar vereceği gerekçesiyle Projeye onay vermemiş ama belediye ihaleye çıkmış. İhaleyi de yani buna onay verilmemiş ama belediye ihaleyi 31 milyon lira bedelle Nasnuh Uğraş inşaat almış bile. Tabi başka projeler var. Çamlıca, Sevda Tepesi, Tarlabaşı Yenileme Alanı, Fener Balat Yenileme Alanı, Ayvansaray Türk Mahallesi, Sulu Kule Projesi. Ali Samiyen ve Likör Fabrikası, Galataport ve Haydarpaşa Projesi de var. Nasıl buldun? Hmm? İyi. Bir yandın mı? <gülüyor> yani. Bir aşırı yükleme durumu oldu birden bire. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nefesin kesildi değil. Halbuki. Aslında hiçbir öyle değil. Rio zirvesi bitti. Yarın daha etraflıca ele alma fırsatı bulacağız. Tam bir e, Kumidaydu'nun dediği gibi. E, dünya e, 49 sayfalık bir bildiri çıkmış. Metin bayağı uzun. Okuduk onu işte geçen evet. hafta. E, şey, o kabul edildi işte. <gülüyor> <gülüyor> Kumidaydu demiş ki insanlığın en uzun intihar dilekçesi e, demiş. Bence de gereksiz o kadar uzun güzel bir metin. Enter mektubu'nun zaten özelliği e, kısa ve özlü kısa olması. ve özlü olması e, ve en sıkıcı olduğunu da ben söyleyebilirim okumuş biri olarak bu mektibi. Ben ona katlanamadım. Seni tebrik ediyorum burada. Fakat bak şeyde Rio'da da Başbakan'ın son derece çevreci bir konuşma yaptığında da benim cengiz deyimmiş. Türkiye'yi model ülke olarak göstermiş çevre ve doğa adına. Yapılanları görmesek bilmesek gerçekten doğruya doğru konuşmayı epey çevreye duyarlı bulabilirdik. Ama sadece konuşmada çünkü uygulamada iktidarın nasıl anti çevreci olduğunu her gün şahidiz diyor. Mesela Erdoğan şey demiş birileri zenginleşirken birileri fakirleşiyorsa bu büyüme sağlıklı değildir demiş. Böyle bir büyüme yöntemi sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engeldir. Mesela diye soruyor Pelin Cengiz'de bu cümlede Türkiye'yi tarif etmiş olabilir mi? Dünyanın belli bir bölümü fosil yakıtları gerçekten son derece müsrif tüketiyor demiş. Büyük hacimli motorlara sahip arabalarla insanlığa ait bir kaynak tüketilirken insanlığın ortak mülkü dünya ciddi şekilde kirletiliyor demiş. Peki Türkiye'de ciddi bir toplu taşıma ve çevreci otomobiller var da biz mi göremedik diyor. Her gün trafiğe milyonlarca otomobilin çıktığını saatlerce yollarda kaldığını üçüncü köprünün binlerce aracın daha trafiğe çıkmasına neden olacağını anlattı mı diyor. Şeyi de söylemiş. Bugüne kadar her ne pahasına olursa olsun Kalkınma gibi bir algı dünyaya egemen oldu diyor Tamamen Orwell okuyormuşum gibi Tam onun doğum gününde başbakan dinlerken Kalkınma sadece ekonomik büyüme olarak Sadece rekabet gücünün artması olarak algılandı demiş Peki iktidar Türkiye'nin kalkınma modelinde Nasıl bir değişiklik öngörüyor 2000 civarında Hesle nehirlerin Binlerce kilometre borulandığından bahsetmiş olabilir mi? Türkiye'nin büyümesi için HES'lere termik ve nükleer santrallere ihtiyacı olduğunu pompalandığını hatta bu enerji türlerinin çevreci olduğuna iknaya çalışıldığını söyledi mi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki çevre ibaresinin atılıp icraata Şehircilik Bakanlığı olarak devam edeceğini çevrenin Orman ve Su İşleri Bakanlığında bir alt başlık olacağını ne zaman açıklayacak başbakan demiş. Ve sonuç olarak Sezgin Tanrı Kulu'ndan bir şeyle bitiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Kulu Erdoğan'ın Rize'de farklı, Rio'da farklı telden konuştuğunu söylemiş. Erdoğan'ı Rize'de HES'çi, Rio'da Çevreci Başbakan diye tanımlamış. Başlığı da Tanrı Kulu atmış oldu bizim başlığı diyor Rize'de HES'çi, Rio'da Çevreci, Pelin Cengiz. Bu çelişkiyi nasıl izah ediyorsun? İçeriyle dışarıdaki konuşmalar arasındaki. Bir çelişki var mı daha doğrusu onu sorayım. Hiçbir çelişki yok bence. Evet her şey yolunda. EkaVizyon Türkiye 2050. Evet. Doğru tamamen öyle. Yani sürdürülebilirlikte sürdürülen büyümeye dönüştü sürdürülebilir kendi başına içi boş bir şey tabii yani. Neyi sürdürülebilirliğin evet. meselesine geliyorsunuz. Şimdi büyümenin sürdürülmesi, sürdürülen büyüme evet. oldu. Büyüme de tabii herkes için e, aynı meyveyi de vermiyor onu da söylemek lazım. Geldi de Demir, tamam büyük kavramına o şey siyasi literatüre katmıştı. Yani <gülüyor> anmayalım. <gülüyor> Diğer küçük haberleri de var. Küçücük haberlerimiz var. Mısır'da sonunda seçimi Müslüman kardeşlerin kazandı. Bir buçuk hafta sonra falan söylendi Evet. Mi? Muhammed Mursi kazandı. yüzde Oyların %51.73'ünü alarak rakibi eski başbakan Ahmet Şefik'i geride bıraktığını ilan ettiler. Seçim kuruldu ama bu da milli birlik ve beraberlik konuşması yapmış hemen ama çok tabii... Çatışmalı bir dönem iyi Yaratabilir Hüsnü Mübarek'in durumu da Mursi'nin seçimi kazandığını öğrendikten Hemen sonra kötüye gitmiş Öyle mi? Evet hmm. Bu adamın zaten hani Günden güne öldü ölmedi diye haberler çıkıyor biliyorsunuz Pakistan'da ee, Yeni Başbakan öyle... belli olmuş Raca Pervez Eşref Mecliste yapılan oylama sunucu Ama eski başbakanı Mahkeme görevden aldı zaten Anayasa, e, eski başbakan Rusuf, Yusuf Ziya Rıza Gilani'yi yüksek mahkeme almıştı onun yerine gelecek olan ilk tercih mahtum Shahabuddin'in <gülüyor> yapılan niye gelmemiş biliyor musun Pakistan'da Mahtum Shahabuddin bir fikrin var mı niye gelmediğini o ilk en önemli aday çünkü Sağlık Bakanlığı olduğu dönemde ithali yasak kimyasal maddeleri Pakistan'da soktuğu iddiasıyla tutuklanmış da ondan başbakan olamamış. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani. Hiçbir şey dememek lazım belki. <gülüyor> evet. e, bu yeni başbakan olan Eşref de Su ve Enerji Bakanı'ymış eskiden. Enerji ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiaları varmış ama Eşref bunları... Reddetmiş. Hiçbir şey değil. Silvio Berlusconi İtalya'da geri dönmeyi düşünüyormuş gibi haberler var. Çok güzel. Komşuları da Paraguay'da Solcu Devlet Başkanı Fernando Lugo görevden alındı. senato tarafından görevden azledildi. Komşuları da tepki göstermiş. E, Monsanto'nun e, meşhur tarım şirketi Monsanto'nun geliştirdiği e, bazı böceklere e, dayanıklı Mısırlar e, o Dayanıklı Mısırları yemeye adapte olmuş böcekler tarafından yenmeye başlamış. Süper böcekler gelişmiş yani. Colorado'da e, yangınlar devam ediyormuş. ABD'nin en fazla ziyaret edilen kamp alanı yaz aylarındaki şu anda yangın tehlikesi altındaymış. Mayıs ayı da tarihte kaydedilmiş en sıcak, sıcak. ikinci ay olmuş. Ee, Kaliforniya kıyıları ABD'nin deniz... ...çok hızlı hızlı geçiyoruz böyle evet. ama... ...deniz e, seviyelerinin yüksekliği... ...bu se bu yüzyılda geçtiğimiz yüzyıla göre... ...üç kat hızlı artmış. Nerede? Kaliforniya kıyılarında. Yalnız Kaliforniya Eyalet Meclisi'nde bir karar çıktı... ...ve bu yasaklandı. Deniz seviyesinin bir artması. Yükselmesi evet. Bence mantıklı herkes bundan örnek alsın bütün yasama organları ve yasaklasın demiş. Çünkü Bilmesin, turizm deniz. yatırımlarını falan engelliyormuş. Evet. Öncelikle bu de. yasaklandı ciddi söylüyor... Bahsedilemeyiz. Ben size inanıyorum zaten. Yani şakayı sizin yapmadığınızı biliyorum. Bugün size aktarıyorsunuz. Bugün büyük bir şaka programı halinde geçirdik zaten. Öyle oldu biraz ama yani e, sorumluluk bizde değil. Yalnız George da ölmüş. Evet toprağa bol olsun diyemeyeceğiz çünkü toprağa gömülmeyecek. Aynen öyle. Mum yalanacakmış sonraki Mumu nesil. Mum bol olsun. Sonraki nesillerin görebilmesi için çünkü türünün son örneğiydi bir e, Pinta kaplumbağası olarak Galapagos'taki Pinta kaplumbağalarının sonuncusuydu. Onun da nesli tükendi. Darwin görmüştü değil mi onu? Evet. 100 yaşında ölmüş, erken ölmüş. 200'e kadar yaşıyorlarmış normalde. Mumu bol olsun diyelim dev huzurlardan ayrılıyorum. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete'de Devam ediyoruz Ali Bilge ile Ekonomi Politik Hoşgeldiniz Ali Bey Bu şöfer canlılar yapıyoruz Merhaba. Evet bugün Olağanüstü sayıda Skandallerle ve inanılması güç Haberlerle dolu Bir yandan da savaş haberleri Geliyor böyle Kolay olmuyor canım sıkılmıyor ama evet. Bu programı yürütmek de çok kolay Değil anlamakta evet. Yorumlamakta yani Gerçekten. Yani sakin bir pazartesimiz olmadı. Yani evet hiç hatırlamıyorum. Bir gün dosyalar ben. var. Mesela onları işleyelim falan diyoruz ama hep bu tür e, hafta sonu yaşanan gerilimler e, gündeme oluşturuyor tabii ki ister istemez. E, dilerseniz bir e, ilk şeyden söz edelim. Gazeteci dostumuz Ali Bayramoğlu hakkında sürdürülen evet. o çirkin kampanyayı e, ve yayınları protesto etmek e, üzere başlayalım. Gerçekten hem e, geniş bir e, basın kitlesinin bu süreci e, takip ettiğine de tanık oluyoruz. Bu anlamda da olumlu bir durum var. E, yani Ali Bayramoğlu üzerine Vakit Gazetesi'nin internet sitesinde e, yayınlanan e, kara yayınlar diyeyim. Yani üzücü şeyler karalamalar nitekim suç duyurusunda da bulunmuş bildiğim kadarıyla Bayramoğlu. Ee, bu anlamda e, e, bu tür bir yayıncılığı ilke edinen bir e, internet sitesi. Daha önce de bir takım örneklerini evet, görmüştük. E, Akit gazetesi ve onunla bağlı olduğu anlaşılan habervaktim.com internet sitesinde karanlık bir operasyon için düğmeye basılmış gözüküyor diyor. Bir süreden beri bunu bugün... Markar Esayan da yazmış evet. kendi köşesinde taraf gazetesinde. Daha önce de Cengiz Çandar, Hilal Kaplan evet. ve Mithat Sancar için de yıplamıştı. aynı taktik uygulanmıştı konuşmuştuklarını. Cengiz Çandar katıldığı bir toplantı sonrası fotoğraf, fotoğraflanmış Mason Derneği'ne gidiyor diye de manşete taşınmıştı. ...şimdi DP'yi adlı bu bir kuruluşun toplantılarına katıldıkları için ki bu toplantılara Adalet ve Kalkınma Partisi ve BDP'li vekiller de, Barış ve Demokrasi Partili vekiller de katılıyor. Bu Hatta hatırladığımız için Cumhuriyet Halk Partililer de katıldıydı. Evet. Yani e, PKK'lı olarak gösteriliyorlar. Belli ki bir yerlerde düğmeye basılmış ve bu insanlar itibarsızlaştırmak istenmiş. Şimdi de Ali Bayramoğlu'nu Ermeni olmakla ve teröre destek vermekle suçluyormuş... Kripto bir Ermeni olan Bayramoğlu Ermenicilik yapıyormuş. Bu Ermenici lafı beni çok irkiltir diyor. 2005'teki Ermeni konferansı sırasında Ümit Özdağ'ın sıkça kullandığı evet. bir terimdir. Akşam gazetesinde de Ermeni tezini savunma ve milli haysiyet diye bir yazıda Ermenicilerin gerçek niteliği ortaya konulmalı ve onlara öyle davranılmalıdır diye yazmış. Şimdi de yani... E, ...şey diyor... Yani ...bu davranış aşağılama... ...küçük görme, görmezden gelme... ...küçümseme, tiksinti... ...ve gerekirse en ağır şekilde... ...milli zeminde hakaret etme olmalıdır... ...diye önermiş... ...belli ki Akit Gazetesi ve çevresi... ...bu kötücül misyonu üstlenmiş... ...yani haberler... ...tamamen uydurma olduğu için... ...bunun kasıtlı yapıldığı ortada... ...bunun bir sebebi olmalı... ...o düğmeye nerede ve ne zaman basıldığı... ...bir gün ortaya illaki çıkar ve öğreniriz... Diyor. Yani e, gazetenin Yeni yeni Şafak'ı tesir altında bırakmaktı hedefi diyor. Ama yani şey diye de yazmışlar çünkü Yeni Şafak okurları ve yazarları da hani Bayramoğlu'ndan çok rahatsızdır gibi laflar. E, tarafın haberinden sonra dün gazeteye övgüye layık bir cevap verdi diyor gazetenin kendisi. Genel yayın yönetmeni Sayın Yusuf Ziya Cömert'in ibretlik sözlerini buraya alıntılamak isterim demiş. Ben Onu da okuyorum müsaadenizle. E, Ali Bayramoğlu yazdıkları ve konuştuklarıyla kamuoyunun orta yerinde bir yazardır. Yeni Şafak'ta Bayramoğlu hakkında herhangi bir tereddüt yoktur. Ali Bayramoğlu'nu biliyorum ama yalanla, iftirayla gazetecilik yapmaya uğraşan, bunu yaparken de İslam küfür gibi dini terimleri kullanan kafanın Müslümanlıkla alakasını bilmiyorum demiş. Evet, bu daha önce de e, örneklerini görmüştük, e, sürdürüyorlar ve e, bu site gerçekten e, ibretlik bir durum var. Yani Bayramoğlu da şey açmış galiba evet, evet, değil mi? Evet, suç duyurusunda bulundu suç duyurusunda diye ben de e, bir okumuştum. Şimdi biz birkaç hafta önce bu e, AK Parti'nin Orta Doğu ve komşularla politikasını konuşmuştuk hatırlarsınız. Evet. evet. Bir iki üç hafta önce olması lazım ve işte bu sıfır... Sorunlu morunlu başlayan hayatın e, bir analizini <gülüyor> yapmaya başladı dış politikanın. E, aslında Türkiye'nin Orta Doğu politikası çok uzunca bir süre hep böyle işte Araplar bizi arkadan vurdudan başlayarak Cumhuriyet tarihi boyunca uzaklaşmıştır. Ama 90'larda e, yakınlaşma e, bayağı oldu ve AK Parti iktidariyle birlikte e, adeta e, daha yoğunlaşmıştır bu bölgeyle ilgili ilişkilerimiz ve işte e, temel Asal e, başlangıcı da işte ticaret olacak. Ticaret olursa istikrar sağlanır. E, ve sürekli e, Suriye, Irak, bütün bölge ülkeleri İran e, ve genelde de e, işte NATO ülkelerinin baştan birkaç birleşik devletleri olmak üzere sorunlu yaşadığı ülkelerle e, biz e, iyi ilişkiler de geliştirdik. Ticari, ticaret esaslı olmak üzere. Aslında AK Parti iktidar işte sıfır e, sorun meselesini giderken e, hep meseleye ekonomi odaklı e, baktı ve gerçekten e, körfez ülkeleri de dahil okusuru bu ülkelerle e, ticareti artırdı e, Türkiye'nin e, bu dönemde ama hiçbir zaman şey bakmadı bu ülkelerin demokrasisi e, baskıcı yönetimler hiç göz önünde olmadı yani Sudan'da kıyım yapmış adama ses çıkartmadı. İran'daki seçimler hatırlıyorum, Şiddet ses çıkartmak, uyguladı. Ses çıkartmak. Davet, davet, davet ettiler. Davet ettiler yani. Evet. bir adama evet. evet. Yani evet. bir soykırımcıya davet getirdi. Yani Suriye'de şiddet hiç önemli şey baskı otokrat yönetimlerin niteliği vesaire hiç ilgilendirmedi onları. Hayır, Yeter hatta ki basında ortaklaşa şey ile eşinin ne kadar zarif kendisinin evet. ne kadar İngiltere'de tahsil gördüğü de görmüş eşinin de İngiliz bu merkez basında dahil evet, olmak üzere. Evet, tabii. Hepsi bütün basın. Yani bütün basın. Hatta yani ortak bakanlar kurulu yapıldı Suriye ile. Öyle mi? Tabi. Hatırlamıyorum. Kadafi yani benim hafızam yetmiyor. Kaddafi'nin e, insanlık Bilmem ne onur ödülünü aldı Erdoğan. Ha, evet. Değil mi hatırlayın. İnsan hakları, evet. İnsan hakları ödülü ve deli ödülünü bir şey oldu. yani. Evet. Ha, <gülüyor> geri de verilmedi o daha sonra. Liban evet ]'daki. geri de hay verilmedi. Hay. Şimdi yani hiç ilgilendirmedi onları. Bölgeyle ilişkiler geliştiriyordu. Ama her şey ticaret. Ee, ortak burada alışveriş merkezleri açılıyordu. Schengen gibi Şamgen kurulmaya kalkıldı. Bölge ülkede işte Lübnan, Ürdün. <gülüyor> Suriye, Irak var. Yani bu böyle bir gümrük birliği gibi. Şamgen kasabası mı varmış orada anlaşmanın? <gülüyor> i̇şte, <güzel. gülüyor> Adını o zaman Şamgen falan yani biraz hatırlıyorum. Ondan sonra çok iyi ilişkiler falan ama hiç ilgilendirmedi yani Kaddafi'nin elinden. Ee, onun öncesi Necmet'in Erbakan Furçay'ı bu da ödül verdi Kaddafi. Ee, ve gerçekten hiç ilgilendi. Ne zamana kadar? Bağır, Arap Bağrı başladı. Ölke önce büyük bir tereddüt yaşandı. Hatırlayın Libya konusunda. Evet. Çünkü e, 15 milyar dolarlık falan hatırladığım kadarıyla bir taahhüt var e, Türk firmalarının. O yüzden müdahaleye istemedi AK Parti yönetimi. Sonra e, bütün baktık ki durum e, farklılaşıyor. Para yardımı da yaptı. Hatta çantada para götürdüler 300 milyon dolar muhaliflere. Sonra işte oradaki yaralıların tedavisi, boşaltması sivillerle ilişkin. <gülüyor> Şöyle baktığımızda yani bu e, 2011 ilkbaharına kadar falan böyle devam etti. Hiç ilgilenmedi yani şeyle. Evet bu, bu yani çok bence de önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz, vurguluyorsunuz. Çünkü e, tamamen bir büyüme, kalkınma, e, ekonomik e, model üzerinden. Bütün hayata bakan bir çizgisi var. Ee, Sadece para. Para kadar. üzerinden bakılıyor. bakılıyor. İşte mesela Türkiye o nedenle hem Birleşmiş Milletler Konsey'deki o e, temsilciliğinin seçilmesi için e, daha doğrusu e, dönem e, üyeliğinin için bayağı lobi yaptı. Afrika ülkeleri yani Somalisinden e, bu ülkelere sürekli şey mesela Türkiye'nin geçen yıl galiba bir milyar doların üzerinde yardım var dışarıya. Evet. ...dağıttı yani... ...300 milyon Libya'ya falan veriyorsunuz... ...yani hiç derdi değildi... ...buradaki demokrasi kalitesi... ...aksine içeride de... ...yani o belli bir Avrupa Birliği vesaire... ...demokratik gelişmeler söz konusu oluyordu... ...ve buna biz sıfır... ...sorun bölgedeki ülkeler... ...komşularımız diyorduk... ...ne zamanki işte Tunus da... ...şey olmaya başladı... da baktılar durum gidiyor... ...döndüler ve Suriye üzerinde de... ...hatta şey Arınç'ın şeyini hatırlıyorum... Ee, Suriye'deki e, bu katliamlar e, falan olduğunda e, şey dediydi bu diğer İslam ülkeleri e, bu mevzuya seyirci kalıyorlar e, 180 derecelik dönüşler oldu yani bu 2011 e, ilkbaharından sonra bunlar cumhuriyetlerin önündeki İslam kelimesini kaldırsın seyirci kalıyorlar bu sürece diye Suriye'de falan dönüşler ve ilk önce böyle sanki Esat'la bu ticari işbirliğinin e, bak demokrasini genişlet Sözlerinin dinleneceğini de e, adeta böylesinde de düşündüler. 60 kez ziyaret de olmuş düşünün bu e, Ak Parti iktidar dönümde Suriye ile e, Türkiye arasında da e, başbakanlar düzeyinde cumhurbaşkanları düzeyinde artı bakan düzeyinde özellikle e, şimdi sinek diyor ama evet yani şimdi e, öyle bir hale geldi ki yani 2011 ee, ilkbaharından itibarenki gelişmelere baktığımızda e, mesela 4 Arap ülkesinde Tunus'ta Zeynel Abidin 2 hafta sonra ülkeyi terk ettiydi. Mısır'da mübarek gitti. Çünkü ordu gerçekten mübarek gitmesinde şey oldu ve e, olabildiğince Suriye'deki gibi olmayan ama yine kanlı şeylerle büyük bir kitle gösterileriyle hala devam etti ama mübarek enterne edildi. Libya'da Kaddafi İngiliz, Fransız NATO güçleriyle işte muhaliflere yardım oldu. Yemen'de Ali Abdullah uzun süre e, Ali Abdullah Salih e evet e, sürgüne gitti. Tek, geldi gitti galiba biraz önce bir, i̇şte bir, bir yaralandı. Yine, Suudi Arabistan'da yani. tedavi gördü. Sonra Görev devri yaptı, şimdi, Yani Suriye'de e, eset hala kurduğu babasının sistemiyle dayanıyor ve bir iç savaş yaşanıyor. Şimdi Türkiye... Bütün bu e, süre içerisinde e, gerçekten e, Suriye'de de böyle sonuç alacakmış gibi bir takım ta, şey ne yaptı? Büyük eşliğini büyük çekti daha öncesinden. Bir mülteci e, göçmen kabul etti. 20-25 bin kişilik Hatay'da e, göçmenleri misafir ediyor. Yaralılar geliyor. Yani tamamen e, bu süreye ilişkin... 180 derece dönüşlü bir durumla karşı karşıya kaldı. Ve açıkçası yani bölgede Mavi Marmara'da iki düşman devleti İsrail, Suriye şu anda Türkiye'nin düşmanı pozisyonunda. Ve uçağınızı düşürecek kadar bir noktaya ilerledi. Ee, ve çok tehlikeli de tabii bir takım e, haberler e, geliyor yani CIA'nin e, burada üstler kurmuş olduğu evet. ve para e, ve silah yardım ettiği Suriyeli muhalif gruplara Türkiye üzerinden bu sevkiyatın düzenlendiği ayrıca da bu yeni bugün o, o eskilere ilaveten e, Türkiye'nin silah ted tedariki için bir komuta merkezi kurduğu ve e, Suudların da muhaliflere aylık maaş bağlamış olduğu yine Türkiye üzerinden yürütülen şeyler. Yani Türkiye'den silah o Suudlardan Sudilerden maaş. Yani Ortak Bakanlar Kurulu'ndan Şamgen'den bu noktaya kadar çok kısa bir süre içerisinde evet. gelindi. Yani aslında yani bu politika iflas etmiş. yani Sonuç alınamamış olduğu en şeyle basit tabirle ve gerçekten e, tabii burada şöyle de bir durum var. Yani e, İkbar, e, Arap Baharı e, sonrasında e, bunlara demokrasi dersi vermeye başladı AK Parti iktidarı. Bu, gitti bu, bu ülkeleri ziyaret etti başbakan. Popülaritesi freni çok yüksekti ama içeride e, kendi evi daha da kirlenmeye başlamıştı aynı dönemde. İşte e, Kürt sorunun açılımı tamamen başarısızlık, KCK tutuklamaları gazeteci gözaltı aydınların gözaltına alması yani bu dönemde hem bir yandan e, mübarek Libya, bütün bu ülkelerde model ülke Türkiye ama demokrasi açısından kendisinin özellikle 2009'dan itibaren hatta 2007'ye kadar geriletilebilmek mümkün yavaşlamış bir demokratikleşme ve etnik sorununa ilişkin o açılımlı sayfalar yerini daha kapalı sayfalara bırakmaya başladı. Böylesine bir durum içeride de yani baskıcı yönetimleri eleştiren bir pozisyona 180 derecelik dönüş yapan AK Parti içeride baskıcı bir rejim olmaya doğru adeta adım attı. Dolayısıyla kendi evinin içerisinde dışarı ile ilgilenip dışarıda da son derece başarısız oldu. Açıkçası yani bu bölgede ee, geçmişte yani 3 ülke sınıf, mesela 877 kilometreymiş Suriye sınırımız. Evet, büyük bir. Büyük bir en büyük sınırımız en onlarla. Büyük. Ee, zaten daha önce 1999'a kadar yaşanan bir problem var. Ee, işte Öcalan'ın ...ikameti etti, etmedi vesaire. Ee, genel olarak da... ...bu bölgede baktığınızda... Hani ...bir taraftan şeyi... ...çok fazla 2 milyonuna yakın... ...bir Kürt nüfusu var Suriye'nin. Ee, o Zaten e, kimi... ...yorumculara göre... E, ...Suriye'nin kaderini etkileyebilecek... ...etmenlerin içinde... ...önemli bir şekilde bu Kürtlerin... ...izleyici tavır... E, Hı -hı. ...da önemli teşkil ediyor. Hatta geçmişte bunların... 1960'ların şeyini unuttum şimdi çok yıllar önce bunların Suriye vatandaşlık hakkını vermiyordu e, Esad yönetimi. Evet tabi çok uzun süre. Evet. Çok uzun süre e, şimdi o zaman 60'larda 300 bin olan Kürt nüfusu 2 milyona gelmiş. Bunların bu iç savaş başladıktan sonra Esad 200 binine vatandaşlık hakkı evet, evet. vermiş. E, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Türkiye'de tanınan iki tane Brezinski ile varkoptu bunların bir takım açıklamaları olduydu şeydi onlar da şunu söylüyor Suudi Arabistan ve Türkiyenin dediğini yapalım bizim bu işte onları destekleyelim ee, özellikle Türkiye ve ABD'nin think tanklerinde ortak yapılan toplantılarda dile getirdikleri yaklaşımda bu. Ve işte bir türlü yani Çin Rusya meselesi şey olmuyor işte de güvenlik konseyi zaten ne kadar inisiyatif sahibi. Yani bu, bu yaklaşım içerisinde biz bunla geldik uçağın düşürülmesine kadar. Yani çok sert öndemlerle geldik. Ve 180 derecelik bu dönüşle gerçekten bu şeyden baktığınızda e, yeni yani bu dış politika denklemi bozulmuş oldu ve gerçekten de büyük bir şey yaşanıyor yani e, yanlış Sürye'le ya, de yanlış de de çok işte. can alıcı bir örnek yani, yani, yani bu, bütün komşularla filan da problem yani. İranla probleminiz var evet, Ermenistan meselesini açılım yapıp sonra 180 derece geri dönüp e, anıt yıktırmalara, şeylere varıncaya kadar gidiyoruz, gittiniz. Irak'ta Maliki yani buradaki hassas dengeleri, AK Parti iktidarı, bütün eksen, bakış açısı ticaret. Evet, ticaret evet. her şeyi çözer. Hiçbir siyasi, onların iç meseleleriyle işte Sudan'daki adımı git baş ediyorsun. Bütün dünyanın ...kınadığı ve ülkesine kabul etmediği değil mi? Yani tutuklanma kararı olan bir adamdı. Uluslararası. Evet. Uluslararası bir şeydi. Dolayısıyla bütün bu bölgeye ilişkin politik en büyük başarısız olan... ...içeride hani AK Parti iktidarının başarılı olduğu pek çok husus sayılıyor. Ve işte biraz sonra Ali Akarca ile de bir takım şeyler konuşacağız. Yani aslında ben buradan şey etmek istiyorum. Şimdi burada bir tavır alınmasını isteniyor. O tavırda işte... E, Yarın işte grup toplantısı uluslararası işte bir sert de bir tavır alınması e, isteniyor. Bazıları daha yumuşak geçmek istiyor bu süreci filan ama e, bunun e, ister istemez içeriye yansıması olur. Mavi Marmara'da ile çatışma bir puan kazandırmıştır ki İsrail özür dilemedi tazminat vermedi. Şimdi Suriye yani bir Müslüman ülke başka bir Müslüman ülkenin uçağını düşürme noktasında. E, tabii çok da işte enteresan bir şey üç tane de Rusların üssü var. İncirlik var. İngilizlerin üssü var Kıbrıs'ta. Yani Birbirine yakın üç üssün olduğu. İşte tipik bir Orta Doğu. Orta Man Doğu, Evet. Manzarası. Manzarası. E, hassas bir şey. E, ondan sonra işte bir yandan bu Erhaç'tan çıkan e, uçak Erhaç aynı zamanda füze kalkanı için seçilen yer. Evet. Malatya. Malatya. Yani Bunları da bilmiyoruz o füze kalkanında ne durumdayız biliyor muyuz ben bilmiyorum yani bu oldu Hayır ayrıca orada? son derece tehlikeli bir gelişme de o füze kalkanı meselesi de tamamen kapalı olarak opak bir şekilde hiçbir şeffaflıkla alakası olmayan evet. bir şekilde kapatıldı. İran'la da gayet berbat ilişkiler tabi bu açıdan yani. O, evet yani bir de işte doğalgaz kontratlarınız var Rusya'yla da doğalgaz kontratlarınız var iki iki hem petrol hem doğal gaz kontratlarınız var. Kış olunca başlıyorsunuz. Başka şeyler bulmuyor. Ev ah bu evet. bunu keserse ya da şu olursa bu olursa. Yani aslında tamamen hani böyle bir şey deyim var. Karizma çökmüş durumda bu. Evet. Bu, bu. arada da zaten İran'la şeyin İsrail Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in adam akıllı baltalamasıyla görüşmelerde bir yere gidilecekken bu nükleer meselede ee, tamamen çok tehlikeli bir yere doğru kaydı ve son dakikada yanılmıyorsam kurtardılar işte ayın ikisinde galiba bir uzmanlar arası görüşmeye havale edildi ama yani görüşmeler kopmaya ve çok ya, bayağı nükleer. O konudaki Türkiye'nin inisiyatifi varmış gibi pozisyonda kayboldu. Yok tamamen o da kayboldu. İran Genel Kurmay Başkanı ikinci yardımcısı da bize bir saldırı ihtimali belirleyeceğinden söz ediyorlar. Nükleer testlerin bombalanmasından İsrail biter demiş. Yok olur diye. Böyle bir son bu hafta sonundan kalan harika haberlerden bir tanesi de buydu yani. Onu söylemeyi unuttuk. Bir bu giriş. Evet. Burada e, şey de böyle komşuların hepsini. Ee, riskli durumdasınız. Düşman ilişkileri, uçak düşülüyor, maliki e, ile bozu azarlıyorsunuz Adam size işte kürtlerle bir bölgede <gülüyor> eski, düş eski sevmediğiniz, ye şey yerine koymadığınız insanlarla bir ilişkisi var zannedip. ile. Onun dışında herkesle Şii bölgesiyle nahosunuz yani o göz zaten var. Ee, Kürtlerin bir kısmıyla sadece iyisiniz. Ondan sonra. Ayrıca şöyle de bir şey var. Mesela Mısır'da Müslüman kardeşler seçimi evet. aldı. Gittiğinde de onlara bir laiklik dersi vermişti hatırlarsınız. Evet. Seküler olunum. bakın böyle filan diye. Onlar da bir, ondan sonra bir soğudular. Müslüman kardeşlere de burada bir şeyler oldu. Destekler olmuştu hatırlayın o sırada. Sonuçta gerçekten burada bölgesel liderlik, abilik yapma, entelektör liderlik, biz model ülkeyiz falan. Yani orada yani... E, e, bu durum tamamen bunun tersi bir manzara sergiliyor. Ve açıkçası e, İsrail işte bu kadar on tane vatandaşını öldürdü. var maru marum oradık. Ya işte oradaki yaşananlar tazminat yok. Hala özür yok falan. Ama bunların içeride one falan bir şey var. Yani anti İsrail. Işte İsrail'in dünyadaki pozisyonda olduğu için bu AK Parti'yi e, olumlu yansıdı. Yani Suriye meselesi hassas bir mesele. Yani sonuçta bunun içeride eğer bu önümüzdeki günlerdeki gelişmeler, bir ne başkanlık seçimine şey halkın oy verip yüzde almayı düşünen bir başbakanımız var. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Anayasa şey var işte bir gidip bir gelen ettik meselemizle ilgili hususlar var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Suriye ve dış politikanın ben ben aslında oradaki parçaların. ...sertleşmenin dış politikadaki bu iflasın... ...içeriği de sertleştirdiğini de... ...düşünüyorum. Evet. Ee, o zaman da öyle... ...etken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani... E, bunu, ...burada gerçekten bir başarısızlık var... ...ve... E, ...kısa sürede bu 180 derecelik dönüşlerle... ...gelinen e, nokta... ...bir uçağınızın düşürülmesini... E, ...üzerine nasıl bir yanıt vereceğinizi... E, ...tartışma noktasına kadar... ...getirmiş durumda. Dolayısıyla... E, bu win win win kazan kazan kazan. Evet. Hep böyle bu mantıkla bakılıyor. Yani Sultanahman tüccarı mantığıyla bir dış politika örgüsü, komşularla örgü. Yeter ki ticaret olsun her şey düzelir abi yaklaşımından gidildi. Ve siyasi özellikle yani bütün dünya e, işte Esad rejiminin e, Faşizmi diyeyim. Bazısının inanılmaz uygulamaları. Hep Türkiye sessiz kaldı. Sadece Parti döneminde daha önce de sessiz Tabii kaldı. canım. Baba Esat Baba Esat döneminde. Bütün bu şeylerde. E, burayı da ilgilenmedi açıkçası. Demokrasi kalitesiymiş. Bu komşumun. Ya o benden mal alsın. Ben ona ben petrol alayım. Sadece bu eksen üzerinde baktı. Bu yeterli değiller. Yani sadece ticaretin çözebileceği şeyler var elbette ama yeterli bir şey değil. O bölgeyi çok daha iyi analiz etmek gerekiyor. Nitekim artık orada bir mezhepsel e, noktaya ilerlemiş. Etnik e, farklılıkların son derece olduğu bu ortadığı yani her yer birbirinden e, hem dinsel, mezhepsel hem de e, etnik kimlikler açısından dinsel kimlikler farklı farklı bir arana ve baktığımızda yani Afganistan, Pakistan ve buraya kadar bir koridorda gerçekten ee, önümüzdeki dönemde bunalımlı bir şey var. İşin e, bu nok noktaya gelmesinde AK Parti bence dış politika yanlışlarını e, iyi ortaya konulması lazım. Ve bunun da önümüzdeki dönemde e, kendilerinin yani bir de şey yani biz modeliz e, biz çapayız. Bütün Orta Doğu ülkelerine, Maghrib'e, Türkiye modeli bize örnek alabilirler. Şimdi Türkiye'de aynı dönemde çapasız bir ülkeydi. Ne Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde şeydi. Yani biraz ne derler bölgede erken bir rol model, çapa olma şeyi. Hüsran da evet, gibi, gibi gözüküyor. Yani bayağı geriye doğru da gittiği görülüyor Hatta Ahmet Altan da... Bu dünkü yazısında yanılmıyorsam şeyden bahsediyordu yani çok ciddi gerilemeler içinde bunun mesela şeyi de koruyamamak yani işte mesela o şeyde de ya yani sonuçta canı e da yani kaptırması da işte şeyi de yapması On kişinin ölümüne de evet. sebep olmasın Mavi Marmara'da. Yani e, tabii içeride bir takım bu geçen süre içerisinde e, AK Parti yani e, iktidarının bir koalisyonlar bütün olduğunu düşünürsek oradaki çatışmaları da e, hesaba katmak lazım. Özellikle bu cemaat şeyi son bir yılda aslında hem dış politikada hem de içeride evet. çok ciddi e, ama bunlar henüz e, oya de vatandaşın desteğinin çekilmesi anlamında bir kırılmaya e, yol açmadığı gibi bir izlenim ediyoruz. Herhalde birazdan da e, Ali Bey'le bazı evet, şeyleri konuşma zaman, imkanı e, bulacağız diye düşünüyorum. E, ama gerçekten e, bu otokratlarla flört ederek sadece ticaret eksenli e, komşu politikası, Orta Doğu politikası bir anda işte bahar geldi biz de model olalım bizi model alın Beni, ben çapayım ben liderim sizi örnek ülkeyim size e, falan bunlar öyle e, kendin içeriği de temizlik yapmadan demokrasinin kalitesini yükseltmeden onlara evet, da olamıyorsunuz. Tam tersine işte gayet içeride de gayet otoriter Ter otokratik hatta eğilimlerinde belirmekte olduğu gibi endişe verici. Çok endişe verici evet. bir sürü gelişme de oluyor evet. Gerçekten e, yani buradan kalkarak e, son bir yılı yani en büyük şey e, gerçekten bu dışarıdaki komşularla olan politikanın e, adeta yani siz şamgen kurmaya kalkıyorsunuz vizeyi kaldırıyorsunuz e, her şeyi e, giriş çıkışları libere ediyorsunuz e, kardeşim Esed'den uçağını düşüren Esed e geldi. Evet. Yani. Bunu yani. başarmak bayağı bir şey. Yani başlangıç hataları olduğunda ee, gösteriyor. Ee, evet dişat yani, yani. Bir, bir, çok böyle. Bir de burada şu dönemde yani birkaç çok İslam, İstanbul... ya herkes savaş uzmanı kesildi. Yani oh. inanılır gibi değil ya. Tabii. Türk basınında ne kadar yani ben radar bilen bombayı şuraya koyarsam şöyle olur. Şuradan aman Allah'ım ya. Ama bu çok alışkın Alışkın. Yani dolandı. ama yani. yani. 2003'ten beri her çok iyi. Gazeteciler üzücü. Genelkurmay Hava Kuvvetleri Komutanı'nda. O olay işte açığa çıktığı gece ben e, Twitter'dan takip etmeye çalışıyordum. Hani sabaha uyandığımızda Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak yani. gibi bir algı oluşuyor insanda. Peki o zaman burada e, son, sona erdirelim. Mahir sana da güle güle. Çok teşekkür, <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ama <gülüyor> arayacağız. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Bey. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge ile Ekonomi Politik'in ardından şimdi kısa bir aradan sonra da Biraz önce Elbeyin de söylediği gibi Ali Akarca ile bir 10 milyon yeni seçmenin durumu üzerinde yapılmış yeni bir araştırma var Onu konuşmak üzere Chicago Üniversitesi Illinois Üniversitesi Chicago'daki ekonomik bölümünden Profesör Ali Akarca ile konumuz olacak konuşacağız açık gazete Pardon. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30 <gülüyor> 5 geçiyor ve biz biraz önce de söz ettiğimiz gibi Ali Akarca ile de beraberiz. Ama öbür Ali Bey de bizimle kaldı. <gülüyor> Bugün süremi uzatmış. <gülüyor> Süre, <gülüyor> evet ve biraz da aslında çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileride nasıl oy alabileceği konusunda da bazı. Aslında birebelki şeyle bir bağlantı kurulmuş olduk değil mi? Evet. Programla hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi bir yeni bir araştırma tamamladınız galiba. Önce ondan biraz bahseder misiniz lütfen? Evet. E, geçen sene gene bu sıralarda geldiğim seçimlerden önceydi. Hatta bir yerde seminer veriyordum. E, seçim sonuçlarını tahmin et, eden Gelen sorular seçim tahmininden çok neden 10 milyon seçmen arttı bu konu üzerine çok gürültü patırtı vardı. Ben de konum değil bunu anlatmayayım diyordum. Daha sonra merak ettim. Hakikaten niye bu kadar çok artmış diye inceleyeyim dedim. Aslında çok da şaşırtıcı... ...olmaması gerektiğini fark ettim. Peki Ali Bey, oraya geçmeden önce... ...Türkiye'de seçmen... ...kayıt sisteminde nasıl bir... ...gelişme oldu son dönemde? Biraz bu evet. ...bilgi verse. 2008 yılına kadar gönüllü olarak... ...kaydoluyordu şahıslar. Yahut sandıklarda... ...kayıtlar asıldığı zaman... ...bakıyorlar, isimlerini bulamazlarsa... ...fiili olarak bir harekette bulamaları... ...gerekiyordu. 2008'den itibaren... Ee, ...otomatik yapılmaya başlandı. İki veri tabanını birleştiriyorlar. Bir tanesi Mernis denen... ...merkezi nüfus... E, ...idare sistemi. Orada doğumlar, ölümler... E, ...bunlar kayıtlı, boşanmalar evlenmeler... E, ...vatandaşların yaşları belli. Vatandaşlık numarasıyla birlikte. Bir de adrese dayanan... E, ...nüfus kayıt sistemi var. Orada da herkesin adresi veriliyor... ...vatandaş numarasıyla. Bu iki veri tabanını birleştirerekten... Ee, seçmen yaşına gelmiş kişilerin seçmen olma hakkına sahip kişilerin oturdukları adresler bulunuyor. Oradaki sandıklara <gülüyor> sıralanıyor. Yani bir kimsenin e, fiili olarak gidip kaydolması gerekmiyor. Şimdi burada en önemli şey e, yurt dışı sandığı olması. Yani o gövden kaçıyor. Aşağı yukarı 2.6 milyon seçmen var yurt dışında. Bunlar daha önce yani 2011 seçimine kadar eğer seçimden bir ay önce Yurda giriş veya çıkış yapıyorlardıysa, isterlerse oy kullanabiliyorlardı. O anda kaydoluyorlardı. Yani seçmen kayıt sisteminde yoktu onlar. Sadece oy verenler vardı. O da 2.6 milyondan 100 200 bin kadar yani... 2002'de 115 bin kişi oy vermiş yurt dışından. 2007'de 228 bin kişi. Temmuz'da olduğu için tatile <gülüyor> denk geldiği için. 2011'de 129 bin kişi. Yani %5 bir katılma oranı yani çok düşük, Çok yani, düşük. O yani. Yurt dışındaki evet. oy verme durumunda olanlar kullanmıyor. Kullanmıyor genellikle, yani. genellikle. Bu da bu sefer Temmuz ayında olduğu için, tatile gelenler çok olduğu için biraz daha fazla olmuş. O zaman bile 110'u geçmemiş. Dolayısıyla 2.4 milyon Kaydın o 10.2 milyonu 2.4 milyonu ha, Yeni 10 milyon seçmenin evet, 2.4 milyon oy vermeyen yurt dışında oturan kişiler yani, <gülüyor> e, Bunlar 2009'da oy vermediler. Yerel seçimde yurt dışındakiler oy veremiyor. Şimdi isterseniz şey de belirteyim. Acayip gelebilir. Niye bunlar kaydoldu oy vermiyorsa diye. Hı hı. O da şundan e, gaye anladığım kadarıyla yurt dışındakilerin de oy vermesini sağlamaktı. Evet. Kanun diyor ki eğer bulundukları ülke oy vermelerine karşı değilse, müsaade veriyorsa oy kullanabilirler diye. Fakat e, Yüksek Seçim Kurulu bu 2011 seçimine yetiştiremeyiz hazırlıkları diyerekten reddettiler. O yüzden evet. onlar oy vermedi ama sandığa kayıtlıydı. Bu 10 milyonu açıklamaya devam ederse evet. e, iddia edilen o 2011 seçimlerinde evet. iddia edilen 10 milyon yeni seçmen nereden geldiği... Evet. Şimdi bir de bir de şunu ayırmakta fayda var. Yani 2009'dan 2011'e olan 2007'den 2009'a olanı ayırırsak daha anlaşılır. Çünkü dediğim gibi 2009 yerel seçim orada yurt dışındakiler oy kullanmıyor. 2009'dan 2011'e 4.8 milyon seçmen artmış. Bunun 2.6'sı yurt dışındakiler. Demek 2.2 milyon da daha önceki seçim 18 yaşını doldurmayanlar... Ölümleri düştükten sonra 2.2 milyon. Yani 26 ay var 2009 ile 2011 arasında. Hı hı. Eğer dersek ki 2007-2009 arasında da 20 ay var onu ayarlarsak tahminen 1.6 milyon yani 5.5 milyon artmış 2007 ile 2009 arasında. Onun 1.6 milyonu gene 18 yaşına gelen daha önceki seçimde küçük olan kişiler diyebiliriz. Bu durumda şöyle bir durum ortaya çıkıyor 4 milyona yakın 3.9 milyon. Seçmen 2007'de oy verme hakkına sahip oldu halde oy vermemiş. Ama bu yeni sistemle otomatik kaydı olmuş gibi Hı. gözüküyor. Bu da çok acayip gelebilir. Fakat gözden kaçan bir durum var. 2007'de 2004'de nazaran 2007'de seçmen sayısı 1 milyon düşmüş. O neden? Evet. Yani ha, evet. Neden? Çok enteresan. 40 ay geçmiş. 40 ay geçmesine rağmen, nüfus artmasına rağmen yani 1 milyon düşmüş. Kırk ayda üç seneden fazla. Üç seneden fazla yani bu pek bahsedemiyor. Genellikle nasıl olur bu işlerken 2002 ile 2007 karşılaştırılıyor 1.3 artmış. Aynı dönem 2007'den 2011'e 10.2 artmış. 9 misli bu nasıl olur diye o, o şaşkınlık yaratabiliyor. Fakat şu kadarını söyleyeyim ben. eğer 2007 yerine 2004'ü asaydık rengi noktası olarak... ...2004-2009 arasıyla... ...1999-2004 arası... ...tam 5 yıl ikisi de. 99-2004 arasında... ...artış 6.1 milyon. Ama 2004-2009 arasındaki... Beş yılda ...5 yılda 4.5 milyon. Yani şey de diyebiliriz... ...niye çok az artmış seçmen... ...demek de mümkün. Yani kısacası... ...2007'de... ...normalde 4 milyon seçmen daha olması gerekiyor. Yani 1 milyon düşmüş ama eğer... ...mesela 99-2000 arasında... 2002 arasında 42,5 ay var. Yani iki seçim arasında. 3,9 milyon artmış. E 2004-2007 arasında 40 ay var. Aşağı yukarı aynı. Gene 3,9 milyon artması lazım. 1 milyon düşmüş. Evet. 4 yani... milyon artması gerekirken aşağı evet. yukarı 3 milyon falan artmış. Yani toparlarsak şöyle diyeyim. Bu 10,2 milyonun 2,4 milyonu dışarıdakilerin olması sonucu ortaya çıkıyor. 3,8 milyon her seçimde olan... 18 yaşında, ya yani bir önceki seçimde 14 ila 17 yaş grubunda olan 18 yaşına gelen ölümler düşüyor. sonra 3.8 oradan geliyor. 4 milyon da 2007'deki aşırı derecede düşük olmasından ileri geliyor. Yani neyin? Ya seçmen sayısı. Seçme. 2007'de 4 milyon daha fazla olması gerekir. Normal tren devam etti. Daha önceki seçimler evet. Anormal. Yani burada şöyle diyebiliriz. Niye 2011'de 10 milyon arttı diyeceğimize, 2007'de niye seçmen sayısı 1 milyon? ...düştü demek, Düştü. onu tormak Evet. Lazım. Yani hı hı. şaşırtıcı bir durum... ...olmadı, ortaya çıkıyor. Peki burada şimdi... ...bir de... ...oyların kayması... Evet. ...meselesi var değil mi? Evet. O da oldukça... İsterseniz bir konuya daha değineyim. Lütfen. Enteresan bir şey buldum. O da şu, herkes zorunlu kaydolduğu halde... ...seçimde, yurt dışında yerleşiklerin... ...oy verme oranı daha yüksek. Yani 12 Eylül'de yapıldığı gibi... Seçmeni zorla seç, sandığına gönderip kayıtlı seçmeni göndereceklerine herkesi kaydettiler. Demek ki oy verme daha fazla oluyor. Fazla yani oluyor. Zorbalıkla iş evet, olmuyor. almıyor. <gülüyor> bu da çok önemli evet. bir şey aslında. Nokta. E. Yani kayıt e, çok önemli olduğu gözüküyor. Ee, sizin sorunuz bu 2007 seçimlerinde var olan e, iki parti vardı. Evet. Ee, onlar 2011'de kayboldu ve kayboldu. çok ciddi oy almışlardı. Evet. Sizin makalenizde. vardı konu ediliyor bu. Evet. E, Demokrat Parti Demokrat Genç Parti. Partisi. Eski Doğru Yol Partisi. E, ANAP'la birleşti. E, bir de Genç Parti, Parti. 2007'de vardı. Bunların oyları 2, 3 milyondan biraz az. Bunun 3'te 2'si Demokrat Parti'ye ait. 3'te biri e, Genç Parti'ye ait. Tabii Demokrat Parti hala devam ediyor. Fakat aldığı oy oranı çok düşük. Yani 200-300 bin yani civarında büyük bir kısmını kaybetmiş Kaybetti. durumda. O, o seçmenlerin de nereye gittiğini. Sadece yeni seçmenlerin değil e, Genç Parti ve Demokrat Parti taraftarlarının da Eski e, taraftarlarının da Hangi partilere dağıldığını e, Da inceledim. E, İsterseniz şeyden de bahsedeyim. bu Aslında e, yeni seçmenlerin evet. Kurt içindeki dağılımı e, Homojen değil. Öyle yani, mi? Evet. Yani hangi partiler yararlı yaralandı Bundan diye bakarsak ...en yaralanan partinin BDP olduğu anlaşılıyor. Yani yeni seçmen... E, yani DDP... Onların oyunu en çok artmış. Evet. Çünkü... E, ...şöyle diyeyim, 2011'deki... E, ...seçmenlerin beş tane seçmenden... ...bir tanesi yeni seçmen olmuş oluyor. Aşağı yukarı yüzde, evet, yüzde yakın. Yüzde Şimdi şöyle artıya illeri işaretlerseniz... ...hangi illerde yüzde 20'den fazla... ...yeni seçmen var diye... ...hemen hemen bütün Güneydoğu'yu kapsıyor. Yani Iğdır... E, ...Ağrı... ...Van... Hakkari yani oradan doğuya şey batıya doğru giderseniz Bitlis, e, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman, Gaziantep bu iller bir de e, Adana, Antalya ve Marmara çevresi yani bu güneyde olan göç alan yerler oralarda en çok artmış. Şimdi yani BDP'nin çok oy ne, aldığı bölgede artmış dolayısıyla tabii onların Biraz sonra bahsedeceğim. Ee, o yaranları da o şekilde artmış oluyor. Yani BDP'nin başarısının büyük bir kısmı bu yeni seçmenlerin oyun hemen hemen hepsini almış olması. Ve onların kayda girmiş olması, otomatik olarak kayda girmiş evet. olması da e, yani teşvik onlara ediyorum. teşvik ediyor olayı. Fakat e, gene de oy verme oranı bakımından, Türkiye'deki hangi illerde en düşük dersek oy, kayıtlı seçmenlerden oy veren katılım oranı, gene o bölge. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Eğer Orada organize olursa BDP ve AKP kendi taraftarlarını seçme seçimi oy vermeye götürürlerse yani yüzde on barajına yaklaşabilirler gibi geliyor BDP. Yani nüfus artış oranını da göz önüne alırsak o bölgede. O bölgede tabii Türkiye'nin geri kalan kısmına göre daha yüksek böyle de bir şey var değil mi nüfus artış evet, oranı evet. daha yüksek. Çok yüksek o. çok daha yüksek. Daha ve ve orada daha potansiyel seçmem var demek istiyorum. Çünkü çoğu oy vermiyor. Yani %25 falan oy vermiyor. Evet. Onlara da oy vermeye şey yüzde Zaten ona yakınlaşırsa o zaman o bölge dışındaki Kürtler de tahmin ediyorum BDP oy vermeyi oranını arttırırlar. İşte yani oyumuz ya, olmasın mantığıyla. Evet, evet. Seçmen stratejik oy veriyor. Daha yani, önceki programda konuşmuştuk. Evet. Yani bir kısım ikinci tercihin oy veriyor. Birinci tercih Yavan'a gidecek diye. Mesela BDP'ye yerine başka bir partiye oy verebiliyor. Ege'de yahut Marmara bölgesinde. İç Anadolu'da filan. Yani o, o şey var. Ali Bey şeye gelirsek. deminki ki evet, Ömer Bey'in demokrat parti ve genç... Parti nereye kümelendi? Evet, aslında yeni yeni seçmenlerle birlikte evet, seyrediyoruz. Evet. Aslında önce şeyden bahsedeyim. Yani Türkiye'nin tümünü bir arada incelemek doğru değil. Türkiye'yi bölgelere ayırmak lazım oy verme örüntüleri hmm. bakımından. Ee, bir yıl önce yayınlanmıştı bir çalışmamız Cem Başleventle birlikte European Urban and Regional Studies dergisinde. Orada 99'dan 2009'a kadar 5 seçimde Türkiye'deki oy örüntüleri verme örüntüleri bakımından Türkiye'yi bölgelere, illere dağıtmıştık, kümelere ayırmıştık küme analizi kullanaraktan. Ve çok garip bir durum ortaya çıktı. Yani bize garip geldi. Bu iller hep aynı kümelerde kalmış illerin çoğu. Ve değiştirenler çok az. Onları da en çok yer aldığı kümeye soktuk. Enteresan olan nokta şu. Biliyorsunuz 99-2002 arasında birçok şey oldu pardon 99 2009 arasında birçok parti yok oldu ANAP yok oldu, DSP yok oldu Doğru, ...Doğru Yol parti yok oldu filan evet. genç parti gitti. Buna rağmen kümeler aynı kalmış. Buradaki anlaşılan yani seçmenin oy vermesini değiştirmediği değil de... ...değiştirirken bir arada hareket ettiği yani o bölgelerde. Pardon kümeden kastettiğinizi birazcık açar evet, mısınız? şimdi şöyle düşünelim bölgeleri aynı şekilde oy veren illeri bir kümeye soktuğumuzu düşünelim. Evet. Küme analizinde 3'e 4'e 5'e 6'ya böyle bölüyorsunuz Ma mantıklı manalı bir şey çıkıncaya kadar... Biz üç'e böldüğümüzde üç'e bö üç gruba ayrıldın değiller. Türkiye'deki ana siyasi eğilimler ortaya çıkıyor. Yani, beşe böldüğünüz zaman beşe kadar çıktığı zaman nüans farkları çıkıyor ortaya. <gülüyor> yani mesela e, Milliyetçi partiler biraz daha fazla alıyor diyelim mesela. yani sağ partiler. Şöyle ben tarif edeyim. E, üç bölgeyi düşünelim. Bir tanesi e, Trakya ve Ege sahillerini, Akdeniz sahillerini takip ediyor. Ege'de e, sahile Yapışık olan illeri de alıyor içine. Mesela Manisa gibi, Uşak gibi, Denizli gibi. Bir de Marmara'dan Kırşehir'e doğru bir girinti yapıyor. Öyle bir bölge düşünelim. O birinci bölge diyeyim ona. Öyle bir bölge var. Bu göç alan bir bölge. Diğerleri göç veriyor. Geliri diğer bölgelere nazaran 2-3 misli fazla. Şeysi, yaş ortalaması daha düşük falan öyle. Yani Türkiye'nin en gelişmiş modern yerleri. Bir de üçüncü bölgeyi anlatayım. Çünkü ikinci bölge ikisinin arasında kalacak. Üçüncü bölgede tamamen Güneydoğu ve Orta Doğu'yu alıyor. Yani hmm. Iğdır, şöyle üst sınırını söyleyeyim ben size. Iğdır, Ağrı, e, Muş, Bingöl e, ve Tuncel'in düşünün. Oradan güneye doğru Suriye, Irak sınırına kadar giderseniz Urfa'ya kadar. O bölge bir bölge. Hmm. Bir de bu iki bölgenin arasında kalan bölge yani. içerdeki kısım. Üç bölge. Bu bölgelerde hepsini ayrı ayrı baktığımızda. Şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi birinci bölge yani Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi. Orada e, Demokrat Parti oylarının yüzde kırk dördü kadarı AKP'ye gitmiş. Yani bunu şöyle yapıyoruz. E, regresyon analizi, istatistik analizi kullanaraktan e, partilerin aldığı oylarla yeni seçmenlerin sayısı ve genç parti, Demokrat Parti seçmenlerin oradaki sayıları arasında bir korrelasyon kurarak. Hı hı. Ama tek tek değil. Bütün hepsini birden sistem halinde ele alarak olduğu için daha güvenilir. Yüzde kırk kadarı Demokrat Parti'nin AKP'ye gitmiş yüzde 50 kadarı CHP'ye gitmiş e, geri kalanları da kendisine kalmış e, MHP de e, şimdi MHP oylarından da yüzde 26 o bölgede CHP'ye kaymış yani Ege Marmara Akdeniz bölgesinde çeyrek miktarda oyu geçmiş yeni seçmenlerin de yüzde AKP yüzde 40 da CHP'ye gitmiş yani birinci bölge. Ege bölgesi Marmara Ege Bargara Akdeniz diyelim şimdi İkinci bölge'den ortada gelen birçok il için alan bölgede e, Demokrat Parti oylarının 47'si AKP'ye gitmiş, yüzde 34'ü CHP'ye gitmiş, yüzde 37 kadarı da MHP'ye gitmiş. E, Genç parti oylarının 38'i AKP, yüzde 51'i CHP'ye gidiyor. Yeni seçmenlerin de 57'si AKP, yüzde 21'i CHP, 11'i MHP'ye gitmiş. İsterseniz bir de son şey söyleyeyim. Üçüncü bölge yani Güneydoğu'da. Orada hemen hemen yeni seçmenlerin tümü BDP ekmiş. Tabi bunlar net oranlar. Yani AKP oyları 2007'de aldığı oylardan daha fazla oy almamış. Yani biraz daha fazla oy almış. Evet. Yani yeni seçmenlerden net oy aldığına bir şey yok. Yalnız Urfa hariç buna. Urfa'da oyu çok artmış AKP'nin. Diğer yerlerde aynı oyları almış. Ama 2007'de çok oy almış oradan biliyorsunuz ve BDP çok daha almıştı. O bakımdan da çok anormal karşılanmamak lazım. Şimdi evet. evet. Peki evet. buradan nasıl bir şey evet. çıkarıyoruz şimdi? Şimdi sonuç... kim yararlandı konusunda? Evet, dersiniz. kimin evet. yararlandı meselesi. Şöyle bakmak lazım. Yani bu yeni seçmeler olmadığı zaman diğer gruptan eğer bir parti mesela %40 aldıysa, yeni seçmenlerden %45 aldıysa oyunu arttırmasına yarıyor. Aynı oranı aldıysa bir fark etmiyor demektir. O o açıdan bakarsak en yararlanan BDP oldu açık. Zaten birdenbire milletvekili sayılarında bu kadar artma olması ona bağlamak gerekiyor. Ee, Adalet Kalkınma Partisi ve Milli Hareket Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, yeni seçmenlerden aldığı oy, yurt genelinde aldığı oyun altında. Yani o bölgelerde aldığı oyun altında. Dolayısıyla onlar fazla yararlanmamış diyebiliriz. CHP'ninki biraz daha fazla. Yani CHP biraz yararlanmış. En çok BDP. Biraz da CHP yararlanmış diyebiliriz yeni seçmenlerden yeni kayıt sisteminden diyeyim yani. Evet yani AKP aleyhine aslında. Evet bir lase Güneydoğu'da. Güneydoğu'da. A aşırı bir şey, aşırı bir şekilde AKP aleyhine Güneydoğu'da. Yalnız ıı, önümüzdeki seçim için önemli olacak onu belirtelim. Bu ıı, yurt dışı seçmenler oy kullanmadı. Orada iki buçuk milyonluk bir seçmen grubu var. Yani onlar önümüzdeki seçimde oy verecekler. Yani e, bulundukları yerlerde de oy verebilecekler. Evet. evet. Yani o, onların ne şekilde oy vereceği belki yani, yani şey diye düşünebilir. Niye madem aleyhine olacak bu seçim sistemi değiştirildi. Yani belki iyi niyetle e, düşünebilir. Fakat politikada her zaman e, partinin menfaatte güdülür. O bakımdan e, biraz acayip gelebilir. Fakat e, sistemin içinde dışarıdaki seçmenler de var. Yani onların belki daha fazlasını... ...almayı ümit ediyor olabilir AKP. Onun hakkında araştırmalar var mı bilmiyorum yani... ...anketler falan. Ben şeyi merak ediyorum... ...AK Parti oylarını... ...üç dönem artırdı. Orada sınıra geldi mi? Evet. Sizi? Şimdi... E, ...önümüzdeki seçim eğer yerel seçim... ...olacaksa... ...AKP'nin bazı dezavantajları olacak... ...2011'e göre. Şimdi bir tanesi yerel seçim olması. Hı hı. E, e, Seçmen stratejik oy veriyor demiştik yani bir, bazen birinci tercihine değil ikinci tercihine oy veriyor. Bu ne zaman bunu iki sebepten dolayı yapıyor. Bir e, iktidar partisinde... uyarıda bulunmak için yani çok onu dengelemek e, geçen için. Geçen sefer barajda konuşmuştuk. Evet. evet. evet. E, bir de e, oyunu yabana götürmek için. Şimdi yerel seçimlerde oyunu yabana götürme durumu yok baraj yok onlarda. Yani evet. ülke çapında baraj yok. Dolayısıyla. E, şey oluyor o parti e, yani yani iktidar partisinin aleyhine oluyor. Mesela Saadet Partisine bakarsak 2002'de 2.5 2.5 oy almış. 2004'te yerel seçim 4'e çıkmış. 2007'de millet seçim 2.34'e düşmüş. 2009'da yerel seçim 5.20'ye çıkmış. 2011'de genel seçim 1.27, ...Has Parti ile beraber 2. Yani zikzakçı diyor. Ya. Yerel oy büyük oynamalar oluyor. Evet. %100'ü evet. filan yani bulacak. onun anlamı şu. Adam yerel seçimde Saadet Partisi'ni tutuyor. Ama genel seçimde diyor ki oraya oy verirsen boşa gidecek zaten. Evet. AKP'ye vereyim. Yani bu bir örnek olarak söylüyorum. Diğer partilerde de oluyor. Ufak partilerin oyları barajı geçeceğine inandıkları büyük partilere Strateş dağılıyor. Büyük Birlik Partisi'nin oy diyelim. Dolayısıyla ee, iktidar partisinin, büyük partilerin bir dezavantajı oluyor yerel seçimlerde. Bir de yerel seçimlerde iktidarı değiştirmeden uyarı yapma imkanı var. O da biraz arttırıyor. Ee, 2009'da da biliyorsunuz oyları düşmüştü AKP'nin. Evet. Ama ekonomik durum da vardı o işin içinde. Ama yerel seçimin de önemi büyüktü. Onu hesaplamıştık. Yani Ali Bey'in dergisinde yayınlanmıştı. Yani onun da etkisi var. Bir o dezavantajı var. Yani yerel seçim olmasından dolayı dezavantajı var. Bir de e, tabii ekonomik durumun ne olacağını şimdiden kestirmek imkansız. Fakat e, ekonomik durum iyi olsa dahi e, onları tamamen törpüleyemiyor. Yani, bir de iktidarda kalmanın yıpranması var. Evet. Yani Şimdi daha önce de konuşuyordunuz. Mesela diyelim Suriye'de e, misileme yapılırsa ee, ...ekonomi kötüye gidebilir ya, bazıları hoşnutsuz olur, harp çıkıyor falan diye. Ee, yapmazsa bu sefer bazı, başkaları küsecek. Ee, niye e, Türkiye'nin şerefinde oynandığı bir şey yapmadınız diye. Dolayısıyla her karardan etkilenenler oluyor, küsenler oluyor, kızanlar evet. oluyor. Oradan da bir oy kaybı oluyor. Ama o normal yani. Şimdi e, iktidarda olduğu için uzun süredir o yıprama biraz daha fazla olacak. Evet. Ee, şimdi 2007'de ve 2011'de oylarını arttırdı dediğiniz bir evet. Ali Bey. Ee, bu anormal bir durum yani Türkiye tarihinde görülmemiş bir durum. Ee, evet. Şeyde e, 1954'te ilk defa olmuş ee, bir partinin iktarda bir dönem kaldıktan sonra oyunu arttırdı. Ondan sonra yarım yıldızlı aşkın bir süre 2007'de oluyor. Arkasından 2011'de bir daha oluyor. E, bu e, tamamen e, şeyle ilgili Türkiye'de oy kaymaları ile ilgili. <gülüyor> ya 54'teki de öyle aslında. Yani ilk defa CHP'den DP'ye oylar kayıyor. Yani Şimdi de e, demin bahsettiğimiz gibi 2002'den sonra ANAP, Doğru Yol Partisi büyük miktarda oy kaybetmeye başladılar. MHP'nin oyları azaldı. E, bu oylar yavaş yavaş gitti. Birdenbire gitmedi. O kaymalar o devam ettiği üstüne örtüştüğü için e, oy artması oldu. Sadece ekonomiden dolayı değil. Yani ekonomi tek başına iktidar yıpranmasını ve stratejik oyun etkilerini törpülemiyor tamamen. Dolayısıyla iktidarlar genellikle oy kaybediyor. Bu 54'te ve 2007'de, 2011'de olan durum bu oy kaymasının onun içinde örtüşmesiyle ilgili yani. İngilizce realignment, yeniden saf tutma, Ninde, yeniden taraf saf. tutma. Yani seçmenler genellikle kendi menfaatlerine, ekonomik menfaatlerine sağlayan partilere ya ideolojilerine uyan partilere oy veriyorlar. O partiler ideolojileri değiştirirlerse, iyi idare gösteremezlerse onları terk edebiliyor seçmen. 1900 2007'de öyle oldu. 2011'de de devam etti. Yani orada blok, AKP'de bloklaştı. Şimdi artık geriye fazla aktaracak şey oy kalmadı Aa, evet. yani. Aşağı yukarı sağdaki oyların tümünü aldı. aldı. Biliyorsunuz ben 2011 seçimlerine tam yapmıştım. Biraz alt, altında kaldım. O da şeyden dolayı oldu. Yani artık tamamını yitirdi. Bir daha artık alacağı oy kalmadı dedim ama Demokrat Parti de silindi tamamen. Yani evet. oylar aldığı için biraz puanda hata oldu. Evet, bu önümüzdeki seçim için de belli bir düşme tahmin edilebilir o zaman. Öyle. Yani Amerikalıların bir lafı var. Yani ben kumar oynamam ama eğer bahse girseydim diye başlarlar. Evet, evet. Bahse girseydim oylarda biraz düşme olacağını söylerdim. Tamam. Ama buradan yani iktidar değişecek, Anlamış kaybedecek canım. anlamı çıkmaz. Anlamış. Şöyle de bir şey yaptım. Benim bir denklem var biliyorsunuz. Hani seçim evet. tahmini yapan, bütün bu bahsettiğim faktörleri kantitatif olarak içine alan... Ee, kötü durum senaryosu. Yani 2009'daki ekonomik koşullar aynı şartlar olursa evet. nasıl olur? Bir de 2011'deki çok güzel ekonomik koşullar olursa ne olur? Tabii süreyi de Mart 2014 diye aldım. Yani yıpranma payını falan da öyle hesaplamak mümkün. Ee, kötü senaryoda %37-38 kadar bir oy alması, beklenmesi lazım. Yani evet. eğer geçmiş bir ee, geçmiş tarih bize bir kılavuzsa Kılavuz, yani evet. 37-38 olması gerekiyor eğer iyi bir performans 2011'deki bir performans olursa %46 civarında bir oy alması gerekiyor zaten yani. geldiği zaman o zaman da herhalde konuşabiliriz bu makaleniz 10 milyon yeni seçmen ve 3 milyon eski demokrat ve genç parti taraftarları 2011'de nasıl oy verdi başlığını taşıyor bu iktisat işletme ve finansla da yayınlanacak değil mi sürecte evet. Öyle mi? O onda süreç oldu bildiğin. Değerlendirmesi içinde. değerlendirme <gülüyor> sürecinde <gülüyor> <değerlendirme süreçinde>. tamam. <gülüyor> ben de <gülüyor> evet, zaten tip <yapıyordun>. sonuçlandı zaten. <gülüyor> Biz değerlendirme süreci biraz diye. <gülüyor> ee, ben şeyi son bir şey sorabilir miyim vaktimiz Evet. Evet. E, bit, bitmek üzere ya bir cumhurbaşkanlığı seçimi halk tarafından olacak yani ona hiç baktınız mı? Ona hiç bakmadım yani hmm. daha önce emsal olmadığı için çok zor yani belki yani referandum bir kılavuz hmm. olabilir onda referandumla bağlandırmak lazım evet. o, yani. ona yeni bir denklem yazmak gerekir <gülüyor> yani. yani Erdoğan evet. geçmiştekiler geçmiş seçimlerin devamı gibi yani oradaki örüntülerden yararlanarak elde ediliyordu hiç örneği olmayan bir şey tahmin etmek çok zor yani Evet. Ee, Ali Bey çok teşekkür Herkese Ali Bey'e de çok teşekkür Geliriz. ederiz Bu her zaman e, Çok da ilgi çeken bir konu aslında e, Yani seçmen davranışları evet. Konusu Türkiye'de Demokrasi deneyimine Paralel olarak e, Bizde her zaman ilgi çekici bir konu Olmaya Ama devam ediyoruz Daha önce konuştuk e, Yurt dışındaki yani Avrupa'daki Amerika'daki seçmenden pek farklı değil, değil yani. Aslında her yaptığım araştırmada Türk seçmenler saygın biraz daha artıyor. Yani hakikaten öyle zannedildiği gibi boş insanlar, bidon kafalar değil. Yani evet, Baya çok şeyde evet. güzel e, oylar veriyorlar. Şeyler yani belli bir örüntü gösteriyorlar. Yani tamamen rastgele bir oy verme değil yani. Çok Fevliği önemli değil. bir nokta evet, evet. bu da. Evet, bu arada bir son dakika haberi de geldi arkadaşlar. Duyurdular onda, KESK Genel Başkanı da dahil olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığı haberi vardı ayrıntılarını. Daha sonra konuşma fırsatımız olacak herhalde. Biz Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümünde, 7 sene olmuş, ondan bir şarkıyla daha kapatabiliriz programı. Dünyada Bir Yerdeyim adını taşıyor bu parçası da onun. Hepinize günaydın. Günaydın. Dünyada bir yerdim ben o. Oh, oh, oh. Dünyada bir yerdim ben o. Oh, oh, oh. Yol kenarında Yol kenarında durduk ki su yoktur benim o. Oh, oh, oh. Yarim yordu Yoktur benim o oh, oh, oh. sadece gökyüzüne gülüm sadece gökyüzüne gülüm A açıkikikaste